Oh ste Kainat, bugün 25 Ocak Pazartesi, yıl 2021, ay 1, gün 25 Kasım 79 1442 Hicri, Cemazi El Ahir 12, 1436 Rumi, Ocak 12 Fırtına soğuk, uluslararası gümrük günü Günün sözü, özveri cennet bahçesi gibidir, çoğu defa özverili olana meyvelerinden verir Şan Günün tarihi. Bir yıl önce bugün 25 Ocak 2020'de Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü garbi Zakaryan 90 yaşında vefat etti. Demir yumruk lakaplı Zakaryan Orta Doğu boks şampiyonu da olmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr Ve Açık Gazete programı başladı Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz Ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan Ekiple birliktesiniz Berhem Baltaş da bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılışımızı A Tribe Called Red Kırmızı denen bir kabile albümünden Halusi kabilesi hakkında bir şarkı dinledik. yani John Trudel ve Northern Voice adlı yerlilerin yaptığı bir şarkı. Bir büyük kelime oyunu yapıyorlar. Biz Halusi milletiyiz diyorlar. Yani bir sarı kabilesiyiz biz görülemeyen bir kabileyiz. Bir endüstri bir rezervasyonda oturuyoruz. Bize Kızılderililer de derler. Yerli Amerikalılar da derler. Düşman derler. Putperest derler. Militan derler. Her adla bizi adlandırırlar. Biz söyleyelim ama biz insan kabilesindeniz diyorlar. Bize isim böyle hakaret edenler bizi göremezler ama biz onları görüyoruz. Biz Halusi, ulusuyuz. Yani halüsinasyon kelimesiyle bir kelime oyunu yapıyorlar. Sanrı, sanal, hayalet. Bizim DNA'mız topraktan ve gökten oluşur. Yani işte gelecekten ve geçmişten oluşur. Biz evrimiz, sürdüreniz ve sürdürüleniz. Biz halusi, ulusuyuz diyorlar ilginç bir şarfi göndermeleri bol olan şimdi neden çaldığımızı da Galeano'ya bakarak anlayalım bu Eduardo Galyan hika ay Türkçesi Süleyman Doğurusel yayıncılık Körler 16. yüzyılda Avrupa bizi nasıl görüyordu? Theodor de Brin'in gözleriyle Amerika'ya hiç ayak basmamış bu Liege'li sanatçı yeni dünyanın sakinlerini ilk resmeden kişi oldu. Gravürleri, fetih kroniklerinin, seyahatnamelerinin grafik tercümesiydi. Bu resimleri gösterdiğine göre Avrupalı fatihlerin közde kızarmış eti Amerikalı vahşilerin en gözde yemeğiydi. Kızgın ızgaraların önünde daire şeklinde oturan yerliler, kolları, bacakları, kaburgaları ve karınları afiyetle yedikten sonra parmaklarını yalıyorlardı. Rahatsızlık verdiysek özür dileriz ama, bu insan eti düşkünleri Amerikan yerlisi miydi? Debrinin gravürlerindeki bütün yerliler keldi. Amerika'da ise tek bir tane bile kel yerli yoktu. Eduardo Galyan. Hikaye Yaağıcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel yayıncılık. Tate bugüne geçelim hemen. 1991 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bir hafta süren saldırısı karşısında Saddam Hüseyin yönetimi Kuveyt'teki petrol kuyularını ateşe verdi ve ham petrolü körfeze boşalttı. Böylece büyük bir çevre felaketi yaşanmış oldu. Gene 1991'de bugün 12 Eylül rejiminin ürünü olan ve sokakta Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi bile yasaklayan Kürtçe yasa resmen kalktı 1991 bugün. Fakat Kürtçe hala yasak, hala anlaşılamayan bir dil tırnak içinde olmaya devam ediyor. 1995 yılında bugünse Rusya, Norveç tarafından fırlatılan bir araştırma roketini Amerika Birleşik Devletleri'nin Trident füzeleriyle karıştırınca az daha bir nükleer karşı saldırı başlatıyordu. Washington Post gazetesinde David Hoffman'ın imzasıyla yayınlanan bir makaleye göre, 25 Ocak 1995'te Norveç, ABD ortak yapımı bir füze, soğuk savaş döneminde eski Sovyetler Birliği'nin tehlikeli bulduğu bir koridordan fırlatılınca nükleer savaş tehlikesi doğdu. Füzenin ABD yapımı plastik füze sanılması üzerine, Özür dilerim, balistik füze sanılması üzerine nükleer çağın en tehlikeli anları olarak nitelenen karar aşamasında Rusya devlet başkanı Boris Yeltsin siyah nükleer kumanda çantasını ilk kez kullanarak savunma bakanıyla 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yapmış. Nükleer füze kodları tüm Rusya'ya gönderilmek üzereyken teknisyenlerden birinin füzenin düşüş bölgesinin Rus hava sahasının 36 kilometre dışında olduğunu saptamasıyla karşı saldırı geri çekiliyor. Böylece dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılışının ardından bir kez daha nükleer bir savaşın kıyısından dönmüş oldu. Evet ne kadar büyük tehlikeler atlatılmış olduğunu bu küçücük örnek bile gösteriyor. Yok evet. olma tehlikesinin eşiğinden dönülüyor yani. En az iki evet. defa da Soğuk Savaş döneminde yaşanmıştı böyle bir evet, aynen yani öyle. savaş tehdidi. E, ve 2011'de bugünse Mısır'da devrim başladı. Ekmek özgürlük, sosyal adalet talepleriyle tahrir meydanında başlayan diktatörlük karşı eylemler. Tarihinin en önemli devrimlerinden birinin fitilini ateşliyor. Meydanı işgal eden yüz binlerce kişi, grevci işçilerin de eylemlere katılmasıyla diktatörlüğü devirdiler. Tahrir meydanının işgali tüm dünyada örnek alınan bir mücadele yöntemine dönüştü ve occupy işgal denilen küresel meydan işgalleri hareketinin de fitilini ateşlediz ama daha sonra darbeyle devrim karşı devrim bastırılmış olacaktı. Onu da belirleyelim, belirtelim. Evet, şimdi haberlere geçelim. Gazeteci Uğur Mumcu evinin önünde teröristlerce hunharca bir suikast sonucu katledilişinin 28. yılında mumlarla anıldı. Asıl failler hala karanlıkta ama. Bu arada gazeteci Hrant gazetesinin önünde teröristlerce hunharca bir suikast sonucu katledilişinin 14. yılında insan hakları ve ifade özgürlüğü konferansı ile bu perşembe hatırlanıyor. Ve asıl failler hala karanlıkta dedik karanlıklara ışık tutan birisiydi ee, diyorlar gazete duvarda çıkan bir yazıda e, eski gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'de Türkiye'de gazetecilerin hala saldırıya uğradığını hatırlatıp 28 yıl geçmiş aradan ama Türkiye'de gazeteciler hala tehdit altında saldırıya uğruyor. Uğur abi o zaman yazdığı yazılarla bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun yükselttiği, yücelttiği gazetecilik meşalesi gazetecilikte halkın haber alma hakkında kararlı olan kuşaklar tarafından hep yukarıda tutuldu. Tutulmaya devam edecek. Hangi baskı, yasak, sansür olursa olsun Türkiye'de gazeteciler gerçekleri yazmaya devam edecekler demiş. İzlediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüşüyor. Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, faili meçhuller anıtına ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfiller bırakarak mum yaktı. Bir de kızı Özge'nin çağrısı üzerine Türkiye'nin birçok evinde gece 20'de, dün gece 20'de mum yakılarak bu konuları Olay bu menhus olay anıldı. Katmedilişinin 28. yılında gazeteci kendine özgü yazılarıyla çok iyi bilinen dünya çapında bir gazeteci, Uğur Mumcu, bu şekilde araştırmacı gazeteci örneği anılmış oldu. Melma Akçura Milliyet gazetesinde Büyüklere Masallar başlıklı yazısında onu öldürmeyen kalmadı. Herkes birbirini suçladı. Hala bir adım gıdım bile ileri gidilmedi diyor. Vur Mumcu öldürüldüğünde ceketinin cebindeki kalem ortadan ikiye bölünmüş, kırılmıştı ama Mumcu davası sonuçlanıncaya kadar ki süreçte siyasi irade gerçek faillerin kalemini kıramadı. Bizim içinse Araştırarak, sorgulayarak, tarafsız doğru gazetecilikle bu cinayetler zincirinden bir halka koparmak hala mümkün. Çünkü bu aynı zamanda mezar taşına vurulduk ey halkım unutma bizi. Sözlerinin yazılmasını isteyen Mumcu'nun vasiyetidir. Ve yüzünü aydınlığa çeviren herkesin hepimizin bizim diye bitiriyor yazısını büyüklere masallar diyor. Gökçer Tahincioğlu da T24'te yazmış. Mumcu cinayetinden 28 yıl sonra. Bu devletin topluma borcu var. Umutlu olmak zorundayız diyor. Özge Mumcu, Uğur Mumcu ve aramızda aramızdan ayrılan tüm aydınlar için karanlığa bir mum da sen yak diyor. Onu hatırlattıktan sonra Tahincioğlu da yazısını şöyle bitiriyor. Öylesine radikal bir reform dönemi yaşanıyor ki basın açıklaması, slogan, rektör protestosu, espri hepsi terörizm sayılabiliyor. Mum yakmak bile birileri tarafından tapınak şövalyelerine, illuminatiye bağlanabilir böyle zamanlarda. Ne de olsa devlet işkenceyle öldürülen ve yol kenarına atılan yurttaşını bile terörist ilan edip failleri aramak yerine adalet isteyenlere terörist diyebiliyor diye bu. ...büyük çelişkiye işaret ediyor... ...altını çiziyor onun... ...ama şair Edip Cansever'in... ...dediği Mumcu'nun da... ...işaret ettiği gibi... ...umudu dürt... ...umutsuzluğu yatıştır. Bir mum da yetiyor bazen... ...karanlığı aydınlatmaya diye bitirmiş... ...Tahinciov da yazısını... Rahat ...kızı... Iseniz. ...kızı Özge Mumcu da... E, ...Docevelle Türkçe'ye... Bir, ...bir röportaj vermiş orada bazı dava sürecinde ufak hatırlatmaları var. 1993'te hayatını kaybetmişti. 99'a kadar dava açılmadı diyor. 6 yıl boyunca yani Uğur Mumcu davası açılmamış. Açıldıktan sonra da zaten bir sürü sorun yaşanıyordu. Büyük sizde var, evet. evet sizde Azerbaycan. Bir sürü örgütten söz edilir oldu. Herkes, herkes öldürdü. Evet. <gülüyor> Davanın adına umut denmiş. 1999'da bir operasyon gerçekleştirilmiş. Başta Hizbullah olmak üzere. Buna da umut operasyonu verilmiş. Ama üzerinden 28 yıl geçtikten sonra bu umuttan geriye pek bir şey kalmamış durumda sanırım. Evet. Maalesef öyle. Ee, şimdi şeye de bakalım. Evet. Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişi hakkında verilen beraat kararları da bozuldu. İstinaf Mahkemesi, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi eksik delillerin ikmaliyle yargılamanın devamına karar verdi bu davada şimdi Osman Kavala'nın da ismi geçiyor çünkü Osman Kavala da aslında gezilen beraat etmişti fakat daha sonra 15 Temmuz diye başka bir dosyadan kendisini tekrar tam serbest bırakılacakken tekrar tutuklamışlardı ama beraat ettiği bir karardan Osman Kavala'da İstinaf Mahkemesi tarafından e, karar bozulmuş. Beraat kararı bozulmuş. Ayrıca e, Yiğit Aksakoğlu da ve diğer isimler de beraat etmişlerdi. Onlar da e, tekrar yargılanacak anladığım kadarıyla. Evet. Bitmez tükenmez bir muamma şeklinde devam ediyor. Hiç Delil bulunması isteniyor ama delil yok. Konamadı ortaya şimdiye kadar. Beklenecek demek ki. Öte yandan Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye hakkında yapılan ilk açıklamalar ne olmuş? Türkiye açıklamaları Kavala ve Demirtaş hakkında gelmiş. Dilhan Tanır da bunu e, ahvalden bildiriyor. Cuma günü bir taraftan Osman Kavala ve diğer gezi protestos sanıklarının daha önce verilmiş beraat kararları bozulmuş. Diğer taraftan da Avrupa parlamentosu yeni bir önerge kabul ederek Türkiye'den Selahattin Demirtaş başta olmak üzere diğer siyasi liderlerin serbest bırakılmasını talep etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının da bağlayıcılığı hatırlatılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Ahvale özel olarak gönderilen açıklamada Osman Kavala konusunda Türkiye'den temel haklıklara saygı talep edilmiş. Selahattin Demirtaş konusunda da 21 Ocak'ta geçen Avrupa parlamentosu kararına atıf yapılmış ve tutuklamanın siyasi nedenlerle yapılan cezalandırma sınıfına sokulduğu ifade edilip Türkiye'den uluslararası sorumluluklarına uygulamasını talep etmiş iddianameler Osman Kavala hakkında ve Gezi davası hakkında biz bu dava ve Türkiye'deki diğer bazı başka sivil toplum, medya, siyaset ve iş insanları hakkında uzayıp giden duruşma öncesi tutukluluğa neden olan iddianameler hakkında çok derinden endişe sahibiz diyorlar. Ve Türkiye'nin ifade özgürlüğü, barışçı to toplanma ve Birlik kurma özgürlükleri her sağlıklı demokrasi için temel niteliktedir. Türkiye'den bu temel özgürlüklere saygı duyması ve bu davanın kısa zamanda ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz diyorlar. Ee, öte yandan da Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden kararını ahimin not etmekteyiz ve e, siyasi saiklerle yapılan cezalandırmalar demokratik toplumun temel kavramları olan siyasi çoğulculuğu bastırır ve özgür siyasi tartışmayı sınırlandırır. Türkiye'den uluslararası sorumluluklarını ve anayasasında garanti altına alınan temel özgürlükleri yerine getirmesini talep ediyoruz diyorlar. Bir diğer haberde e, kor bir korsan saldırısı oldu Türkiye ile ilgili. Nijerya açıklarındaki bir saldırıda bu Mozart adlı Türk konteyner gemisine korsanlar saldırmış. Mürettebattan Azerbaycanlı bir kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin de kaçırıldığı haberi vardı. Ve e, gemi Gabon'a yanaştığı bilgileri vardı. Dışişleri Bakanı'nı Çavuşoğlu süreci yakından takip ediyoruz dedi. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz ifadesini kullanmış. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok diyor. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız diye bir açıklama yapmış Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama gelmiş. Bu de 24'ten aldığımız bir haber ve BBC'den. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da Gin Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil limanına demirledi diyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazete Duvar'ın haberine göre saldırıya uğrayan geminin kaptanını aramış ve geminin kaptanıyla görüşmüş Erdoğan kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirtmiş yani bu saate kadar sen görebildin mi yeni bir haber henüz kurtarıldıklarına dair korsanlardan geminin ve mürettebatın kurtarıldığına dair bir şey var mı Bilemedim. Hayır. E, çünkü bir e, ne deniyordu? E, bir para istiyorlar. Fidye, fidye istiyorlar. Fidye. E, yani bunun herhalde gerçekleşmesi eğer bir operasyon yapılmayacaksa biraz tabii vakit alacaktır. Bu son yıllarda ilginç bir mesele ama. Somali açıklarında, Gine açıklarında çok sık. E, korsanlık e, girişimleri görülüyor. Böyle bayağı kalabalık e, militarist gruplar var. Gemilere çıkıp e, mürettebatı kaçırıp daha sonra fidye alan dünyanın her ülkesinden e, gemilere yapıyorlar bunu. Türkiye'nin Türkiye menşeiliği başka gemilere de daha önce olmuştu. Yine böyle kaçırılma e, meseleleri olmuştu. Hatta bir ara ben donanmanın e, birkaç kruvazör bölgeye gönderdiğini de hatırlıyorum. Eşlik ediyorlardı bazı Türkiye'li gemilere. Ama uzun zamandan beri Türkiye'ye de böyle bir haber gelmiyordu. Şimdi 15 kişi kaçırılmış. Muhtemelen fidye istiyorlardır. Bunlar gönderildikten sonra ancak serbest bırakacaklardır. Evet. Hızla bir özete geçelim. Türkiye ile Yunanistan arasında da istikşafi görüşmeler başlıyor bugün İstanbul'da. Türkiye'nin Çok ayrıntılı bir bilgi sahibi değiliz. Gerilimden masaya geçildi. Deniz yetki alanları, silahlandırılan adalar meselesi, gri alanlar, hava sahası sorunu ve arama kurtarma bölgeleri konusunda konuşulacakmış. Yunanistan bu 5 başlıkta sıralıyor. Pardon Türkiye, Yunanistan'la sorunlarını beş başlıkta işte bu saydığım başlıklarla sınırlıyor. her Ankara'nın temkinli, Atina'nın isteksiz olduğu belirtiliyor. İstikşafi yani keşif, eksploratory denen görüşmeler. Bakalım bir sonuç verecek mi, ne sonuç verecek diyemiyorum. Çünkü pek öyle düşünüyor. İşte gemisini Türkiye doğalgaz arama gemisinden, petrol arama gemisinden geri çekerek bir yol açtı ama ne olacağı belli değil. şeyden evet, devam Türkiye eder. 12 adalara kadar meseleyi geri götürüyordu zaten masaya götürürken. Evet. evet çok derinlikli bir şey. Öte yandan iklim konusuna da değinmesek pek olmaz. Birleşmiş Milletler'den, Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin önayak olduğu büyük bir araştırma var. Ve 30 yıl içinde, 2050'ye kadar dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun miadını dolduran barajların, yani köhnemiş barajların alt tarafında tehlike içinde yaşıyor. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu tehlikeler içinde yaşayacak diyor. Hükümetlerse buna hazırlıklı değillermiş. Öte yandan de Norveç büyük bir e, riyakarlık örneği göstererek 30 per, petrol firmasına 61 adet offshore yani deniz aşırı petrol arama Kuzey Denizi'nde ruhsat vermiş. En büyük şirketlere Greta Thunberg de dünyanın iklim aciliyeti konusunda tam bir inkarcılık halinde olduğunu belirten bir tweet atmış bu durumda. Öte yandan gene Norveç'ten İskandinavya'da İsveç'e geçelim. İsveç'in dünyaya örnek olarak sunduğu bu ormancılık modelinin tam bir propaganda ve PR aldatmacası olduğu da ortaya konmuş bir filmle beraber. İllerde bunları tekrar konuşma imkanı bulacağız herhalde. Büyük bir e, yalnız yalancılık ve riyakarlık olduğu da ortaya çıkmış durumda. Bir başka şeyde de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu silahlı külahlı isyan baskınına katılan sanıkların neredeyse 5'te birinin silahlı kuvvetler mensubu olduğu ortaya çıkmış. Amerika büyük bir tehlikede yani. Evet bu, bu çok ciddi bir haber. NPR'da yer almış. Diğer e, ana akım medya e, gazetelerinde, televizyonlarında görülmeyen bir haber bu yüzlerce saldırganın bir kısmı polis teşkilatı tarafından Amerikan polis teşkilatı tarafından yakalanmıştı. Bunları takip etmiş NPR listesi yaptıkları işler nelerdir diye. Yaklaşık 140 kişinin 27'si ya şu anda askerde görevli ya da daha önce askerde yani Amerikan ordusunda görev yapmış kişiler çıkmış. 1 biri. Evet, çok faşist paramiyeterli. Değil mi? Evet. Gruplara üye ve aynı zamanda asker e, imiş yani. Çok muazzam bir haber bu. Evet. Ya, Rusya'da çok uzun yıllardır yani en az 2017'den bu yana görülen en büyük muhalefet gösterileri. Aleksey Navalny protestolarında on binlerce kişi katılmış. Putin yönetimi çok az kişinin katıldığını söylüyor ama önce bin sonra 2000, daha sonra 3 son olarak da 4 bin kişinin gözaltına alındığını açıklıyor. Yani 4000 kişinin gözaltına alındığı bir şey de herhalde eee katılanların da epey yüksek olduğu söylenebilir. Danimarka'da da başbakan sosyal uyum tehlike altında, tehdit altında, ana hedef sıfır sığınmacı almak olduğunu eklemiş. Bu da Şimdi doğrusu. Arka arkaya Norveç, İsveç, Danimarka yani dünyada eee evet. En iyi görece demokrasi, insan hakları, çevre vesaire konularında ülkeler diyebilirdik. <gülüyor> Ama oldukça kötü haberler vermiş olduk bu, bu sabah evet. bu üç ülkeden de. Ee, Sağlık Bakanı e, Koca'da 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatın aşının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı bu sabah Türkiye'de olacak demiş. Gelmiş bu arada. Şu anda haberlerde de var. Ha gelmiş. Evet. Boğaziçi öğrencilerinde yaratıcı eylemlerle direnişi devam ediyor. Toplantı ve protestoları hafta içinde devam edileceği açıklandı. Onu da şey yapacağız. Ve bu şekilde ilk yarım saati bitiriyoruz. Şarkı çalacak zamanımız maalesef gene kalmadı. <gülüyor> Belki çünkü o zaman bütün kaymalar olacak. Dolayısıyla şimdi ara verelim. Açık gazle. Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selin Badur merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın. Erol, hoş geldin. İyi haftalar dileyerek başlayalım isterseniz. Hafta sonu ortalama evet, e, 587 bin olgu e, günlük e, listeye eklendi. Yüşüş şey var yani. e, <gülüyor> 99 milyonu geçtik. Hani Bu hafta içinde büyük bir olasılıkla 100 milyon olguya e, varacağız diye düşünüyorum. Türkiye 9'un sırada 2.429.605 Covid-19 olgusu ile haberlere baktığımızda daha çok son birkaç günden beri özellikle Sayın doktor Osman Erdekin de belirttiği gibi bir yazısında bahsetti. Türkiye'deki aşılamalarda e, hani aşı listesinde e, öncelikle olmayan e, kişilerin aşılanması gündeme geliyor. Çeşitli bürokratlar, politikacılar, yöneticiler. E, özellikle hastanelerde e, hasta ile teması olmayan, hasta ile e, ilişkisi olmayan birtakım takım bürokratların da aşılandığı ya da hastane yöneticilerin aşılandığı bunu eleştiren bir yazı çıkmıştı. Bunu niye söyledim? E, İspanya'dan bir haber var. E, farklı yerler farklı uygulamalar yapıyor. Buna bir örnek olsun diye. İspanya'daki genel genelkurmay başkanı sırası gelmeden aşırı olduğu için istifa etmiş böyle bir haber var. <gülüyor> evet. e, şimdiki e, baktığımızda yani Türkiye'den bir de sizi gülümseteyim. E, sanıyorum Bursa Uludağ Üniversitesi'nin e, Çukurova Üniversitesi'yle ortak yaptığı bir çalışma e, ve bu çalışmada eee koronavirüsü bir dakikada öldüren burun spreyi geliştirdiklerine bir haber çıktı. E, tabii e, neyi geliştiren e, affedersiniz duyamadım? Koronavirüsü bir dakikada öldüren burun spreyi. Burun damlası spreyi evet. Evet. Yani bu e, e, bazı insanlar sosyal medyadan bilim böyle yapılmaz arkadaşlar deyip Hani sonuçta virüsü bir dakikada öldüren çok şey varsa bunu alkol, çamaşır, suyu. Bu ne ya? <gülüyor> Şeltox mu bu? Demişler. Ee, tabii aslında e, gayet e, ilginç ve bilimsel bir çalışma yapmış olabilirler. Ama bunun basın tarafından bu şekilde yansıtılması. Şimdi birdenbire bir haber çıkıyor gazetede. Korona virüsü bir dakikada öldürüyor. E, i̇ş hallı oldu yani. Pandemi bitti o zaman bu, bu habere göre. Hani niye böyle abartılı bir yerler, e, kimin katarası, kimin e, cahilce yaklaşımı onu pek bilmek. E, gün böyle tuhaf şeyler oluyor. E, bu arada e, bu, e, biliyorsunuz e, bizim de konuda kaldığımız sevgili Nuriye Ortaylı'nın ısrarla vurguladığı bu COVAX kooperatifi diye isimlendirdiği bir yapı var. E, özellikle e, gelişmekte olan ülkelere aşı temininde yaşadığımız büyük adaletsizlik ki dünya sağlık örgütü de bu konuda dikkatleri ısrarla çekiyor bu konu üzerine ve sürekli olarak hani milyonlarca insan gelişmekte olan ülkelerde risk grubuna olsunlar olmasınlar aşılanırken hani bir tek aşı ülkesine girmemiş ve yakın zamanda giremeyecek olan ülke var diye hep söylüyor. İşte bu COVAX bunu sağlayacak, örneğin 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıyı sağlamak için hazırlanmış bir anlaşma imzalamak için zorlamakta Dünya Sağlık Örgütü aracıyla çeşitli üreticileri. Ve Dünya Sağlık Örgütü Doktor Tedros'un da zengin ülkelerin önce bel yaklaşımını dünyanın en savunmasız yoksul ülkelerini risk altına bıraktığını belirtti. Bir konuşma yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi e, iyi haber 22 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini korumayı e, planladığını açıkladı. Yani Trump'ın e, yaptığı e, o çıkışların dışında da e, kendisi e, e, hani, ben çıkacağım e, Dünya Sağlık Örgütü'nden diyordu. Bu kararı normal Hani daha biraz daha ciddi bir devlet gibi davranan bir konumda şu anda Amerika Birleşik Devletleri Bu küresel eşitsizlikden bahsederken öyle bir boyuta erişmiş vaziyette ki ben yine Sayın Ortaylı'nın yazısından öğrendim bunu. Örneğin pandeminin en çok etkilediği ülkelerden biri olan Güney Afrika'daki bir aşı fabrikasının her gün 1 milyon doz COVID-19 ışığı üretmesi bekleniyor. Ama bu aşıların hiçbirisi tek bir dozu bile üretildiği Güney Afrika'nın insanlarına ulaşmadan Avrupa'daki dağıtım merkezine gönderilecek, daha sonra yüz milyonlarca ön sipariş veren Batı ülkelere gidecek. Yani bu bir e, adaletsizlik tabii. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken ilginç bir gelişme e, hafta sonu Dr. Fauci'nin açıklaması oldu. E, New York Times gazetesine verdiği bir röportajda Trump yönetimi sırasında olanları bitenleri yaşadıklarını anlatmış kendisi. E, Röportajın büyük bir bölümü de Trump'ın söylediği yanlış haberlere karşı Hani nasıl bilimi savunduğu, bilimsel e, yaklaşımından vazgeçmediğini söylüyor. E, ve e, e, Trump'ın e, Fauci'nin söylediklerini çok olumsuz yaklaşımlar olarak değerlendirdiğini e, vurgulamış, Bunu, buna değmiş. Yani burası çok ilginç değil, ilginç olan e, Fauci'nin Mart'tan beri de ölüm tehditleri alması. Ee, özellikle o günden itibaren gizli servisinin koruması altındaymış ee, bu e, Fauci'nin verdiği olumsuz haberler e, Trump'a göre ve e, Trump'ı bu haberlerin kötü etkilediği özellikle e, seçimlere yaklaşırken o dönemde e, Covid'in bir yalan olduğunu düşünenler ona e, örneğin beyaz bir pudranın bulunduğu bir zarf göndermişler Hani pudra un çıkmış belki ama e, bir dönem 2001'deki şarbonlu zarfları Anı sattığı için ürkütücü olmuş. Bu e, e, ilginç bir bilgi. E, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken e, yine bizim programımıza konuk aldığımız Doktor Derin Alart'tan bir haber geldi. Bu da New York Times'tan bir haber. Kolombiya Üniversitesi'ndeki araştırıcıların bilgisayar modellemesiyle yaptıkları bir çalışmada sadece aşı. Bu e, uygulamanın aşı artı sosyal mesafe tedbirlerinin sürdürülmesiyle kıyaslanmış bir çalışma. E, buna göre, bu modellere göre eğer Şubat ayında aşı sayılarındaki artışla birlikte maske ve fiziksel mesafe uygulamalarından vazgeçilirse, kaldırılırsa ki kaldırılması beklenmiyor aslında, Temmuz ayında sadece aşılansa bile ABD 29 milyon ek vaka görünecekmiş. E, bu e, çok kuramsal bir matematik modelleme sonucunda ortaya konan çalışma özellikle e, bu e, toplumsal bağışıklığın eldesinin e, uzun zaman alacağını ve tek başına aşılamanın Ben aşı oldum Tamam artık e, sorun bitti demenin pek e, sağlıklı olmadığını e, gösteriyor bu yaklaşım şimdiki e, Şubat ayı içinde bazı Avrupa ülkeleri Şubat ayı için önlemler alıyorlar. Her ne kadar aşılama başladı ise de burada çeşitli sorunlar yaşanacağı ve aşılamaya rağmen olgu sayısının süratle artmaya devam edeceğinden korkuyorlar. Örneğin Şubat ayı için Belçika ülke dışına çıkmayı yasakladı. Belçika'nın dışına çıkamayacaksınız. İsveç, Norveç'ten gelişleri durdurdu. İsrail ise uluslararası uçuşları durdurdu. Kısacası farklı ülkeler bu özellikle birazdan birkaç bilgi vereceğim varyantlar yeni suçlu virüs ile ilgili endişelerini bu şekilde önlemler olarak gidermeye çalışıyorlar. Ee, tabii çeşitli aşağı haberleri var. Hani böyle klasik fıkralar vardır. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk falan diye. Buna ait bir böyle bir espri bir İngiliz, bir Alman, bir Amerikalı, bir Fransa aşı yapılması istenmiş. E, İngiliz e, bütün centilmenliğiyle önerilen aşıyı hemen kabul etmiş, yaptırmış. Alman kendisine önerilen aşı biraz sert emir şekilde e, e, söylendiği için yaptırmış. Amerikalı batmış komşusu yaptırıyor. O da e, komşusu yaptırdığı için yaptırmış. Ama Fransız başta kesinlikle reddetmiş aşıyı. Ne söylense kabul etmiyor demişler ki ama biliyor musunuz zaten Fransızların aşı yaptırma hakkı yoktu bu çalışmada demişler ha, o zaman hemen koşmuş aşı yaptırmış böyle bir e, yaklaşım var Fransızların bunu niye söyledim çünkü başlangıçta hep itiraz ediyorlardı e, Aralık ayının sonlarına doğru yüzde kırk Fransız toplumun kabul ediyorum ben aşılamayı diyordu e, bugün bu oran yüzde elli çıkmış durumda e, bir gelişme var e, maskeler Türk konusun... bu fıkrada <gülüyor> bu fıkra da yok efendim. <gülüyor> bir süre sonra ekleriz. <gülüyor> düşünelim, bi, bize ekleyelim. <gülüyor> ee, bir süre önce sanıyorum, on gün kadar önce Almanya ve Avustura, e, Avusturya e, özellikle toplu taşımada e, bu cerrahi maskeler veya FFP2 denilen E, tıbbi bir takım daha e, gelişmiş maskeler kullanılmasını gündeme alacağını söylemişti Bu birdenbire hani dünyada da ya bizim kullandığımız sıradan e, cerrahi maskeleri bir işe yaramıyor mu e, e, dalgası yayıldı haber dalgası yayılınca Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı hayır e, cerrahi olmayan bez maskeler bile e, özellikle e, solunum güçlüğü olmayan 60 yaşının altındaki kişilerde gayet etkildir E, kullanmaya devam edebilirsiniz şeklinde bir açıklama yapmak gereği e, hissetti. Bu önemli bir e, durumdu. E, farklı ülkelerde tabii bu aşı ve e, alınan önlemlere karşı e, tepkiler devam etmekte. Örneğin hafta sonu itibariyle farklı ülkelerde e, Hollanda'da, Hollanda'nın Aiton'un kentinde ayrıca Madrid'de, Kopenhag'da e, hafta sonu yürüyüşler yapıldı. Hatta Hollanda'nın toplantı sırasında Covid-19 merkezi yakılmaya alışverişler. Bunlar biterken tabii insanlar, bilim insanları çeşitli sağlık kuruluşları, ülkelerindeki bu aşı karşıtlığı ve Covid-19 bir yalandır. Önlemlere uymayın sözlerini sözlerine nasıl müdahale mücadele edeceklerini düşünüyorlar. Buna karşı bir takım planlar, çalışmalar yapıyorlar ama ilginç olan Bunu Dünya Sağlık Örgütü yıllardan beri aşı tereddütü ya da aşı karşıtlığıyla mücadele programlarını hep bunu söylerdi zaten. Bana çok e, en azından biri isyan ettiriyordu. Hani böyle olmaması gerektiğini düşünürdü ama e, herhalde bütün insanlar kabul etmeye göre bilim dünyası onlar haklılar. E, özellikle bu aşı ile ilgili sosyal medyadaki söyleyelere sakın cevap vermeyin. Sakın polimiğe girmeyin, düzeltmeye çalışmayın, yanıtlamayın uyarısı yapıldı. Çünkü bunu yapmak sadece konunun uzamasını katlanarak büyümesine yol açıyormuş. Böyle bir uyarı geldi ki bu dediğim gibi bir süreden beri söylenen bir yaklaşım biçimi. Şimdi aşılarla ilgili haberlere baktığımız zaman ilginç. Ve, e, garip bir haber e, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da Pfizer-BioNTech aşısını kullananlar Bunlar böyle beşli flakonlar içinde gelmekte beş kişiye uygulanmakta iyiydi. Fakat e, bakıldı ki bu e, beş kişiye e, yapılacak aşı miktarı çekildikten sonra flakonun içinde hala bir altıncı doza yetecek kadar miktar kalıyor. E, insanlar sevindiler yani e, altıncı dozu da altıncı kişiyi de bağışlayacağız diye. Ama bunun üzerine hemen e, üretici firma FDA'ye müracaat etmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zaman bizim flakonlarımız 5 değil 6 dozluktur diye geçsin. Bunun yapmaları nedeni tabii bir ülkeye e, 20 milyon doz anlaşma yapıldığı zaman işte 5'lik atıyorum bir e, 500 bin flakon verecekken yo ben o zaman 400 bin flakon vereyim. İçinde 5 değil 6 doz var diye böyle bir e, hesap yapılmış tabi e, bize 5 6 fazla bir şey ifade etmiyor belki ama e, parasal olarak içinizde öyle milyonlarca şişe veya toz aşı e, gündeme geldiğinde büyük bir ilk gün tutuyor. Evet, zaten yani, bir yani, dava süreci de işliyor sanırım bu şirketlere karşı. Daha önce verilen e, aşı miktarı sözlerini tutamayacaklarını açıklamış Pfizer ve e, AstraZeneca. Evet, e, buna yönelik Avrupa Birliği dahi. Evet. Evet, ge gecikiyor. Ee, teslimat evet. tarihlerini geciktiriyorlar. Ee, bunun nedenle de e, Avrupa'dan özellikle yakın davalar e, açılması söz konusu olmuş. Ee, bildiğiniz gibi e, İngiliz e, Oxford aşısı ile Rus Kutluk aşısının ortak çalışması ve birlikte uygulanmaları ile ilgili bir işbirliği e, gündemdeydi. Bunun nedeni e, biraz daha e, netlik kazandı. Ee, şöyle ki her iki aşıda e, adenovirüs vektörü e, kullanılıyor e, bu aşıların üretiminde. Ancak biliyoruz ki e, e, SARS-CoV-2 virüsünün e, RNA'sını taşıyan bu vektörleri verdiğiniz zaman hani amaç bir şekilde RNA'yı vücuda vermek. E, bunu vektör aracında verdiğiniz zaman vektöre karşı antikorlar oluşursa eğer e, mekanizma çalışmıyor. Eskiden bir bireyde adenovirüs antikorları var ise bu düşük olasılık ama yine çalışmıyor. İşte bunu engellemek için her iki vektör aşısı üreticisi, vektör aşısını hazırlayan o İngiliz ve Rus kuruluşları, bunlar farklı adenovirüs tiplerini kullanıyorlar aşı üretiminde. O zaman birinci dozu örneğin İngiliz, ikinci dozu Rus vektör aşısını yapalım da, Bu sakınca biraz kısmen de olsa giderilsin şekilde bir yaklaşımları var. Öyle bir işbirliği e, söz konusu. Benzer bir çalışmada Alman biyoteknoloji firması Hürvac, o da Bayer gibi büyük bir ilaç şirketi, Alman ilaç deviyle işbirliği yapıyor. Tübingen'de merkez. RNA aşısının fazla çalışması bitmek üzere. Bu da şunu gösteriyor, hani hep e, adı geçen firmalar dışında yeni bir takım aşılar da devreye girecektir 2021 yılında önemli bir e, nokta e, bu, bu da. E, şimdi e, e, biliyorsunuz e, çeşitli platformlarda sadece ülkemizde değil zaten bizdeki haberler genellikle batı e, kaynaklı haberlerin e, çevirinden oluşmaktan özellikle e, tüm e, e, BioNTech Pfizer'da kullanan ülkelerden gelen haberlerde e, inaktif Çin aşısının, Sinovac aşısının Hani şurası kötü, burası eksik şeklinde bir yaklaşımlar vardı. Çin aşısına ait böyle yaklaşımlar e, sürünce e, Çin de harekete geçti tabii. Onlar da e, Pfizer-BioNTech veya RNA aşılarını genel anla eksikliklerini sürekli vurgulamaya başladılar. Çin'in uluslararası alana seslenen Global Times isimli bir haber sitesi varmış ben de bilmiyordum. E, özellikle yaşlılarda birtakım takım sorunların çıkmasına dinlenen Ee, bu aşının yaşlılarda uygulanması e, yasaklanmalı haberlerini vermeye başladılar. Ee, diğer bir çalışma, bu benim de üzerinde çok durduğum ama Türkiye'de nedense atlanıyor, e, yani dönüp dönüp bakıyorum acaba ben mi hata yapıyorum diye. Hatırlayacaksınız Sinovac aşısının Brezilya ayağında e, üç farklı grupta ağır hastalar, orta şiddette hastalar ve hafif hastalar. E, hastalardaki e, aşının etkililiği e, belirtilir ve etkililik hafif hastalarda %50 civarında diye bir ibare vardı ama ağır hastalıktan korumada %100 etkililik bulmuştu Brezilyalılar. E, bizde sadece bu en alttaki %50'lik e, bulgu vurgulanıyor ve Çin aşısı %50 etkili deniyor. Bu böyle değil. E, diğer e, aşılarda e, ağır hastalıktan korumalar %95 iken ağır hastalıktan koruma Çin aşısında %100'dü. Türkiye'de de %91 civarında bulunmuştu biliyorsunuz. Şimdi Çinliler demişler ki Pfizer-BioNTech aşısının da hafif belirti gösteren vakalarda etkinliği bizdeki %50 idi. Bunların %20. Onlar da bu haberi yayıyorlar. Böyle bir savaş var. Şimdi bu aşının yaşlarda uygulanması yasaklanmalı Çinliler dedim. Neden? Amerika'da yaklaşık 50 kişi, Norveç'te yaklaşık 30 oldu sayıları. Almanya'da 10 kadar, Fransa'da 9 kişi. Bunların ileri yaşta kronik hastalığı alan ve ağır tedavi altındaki hastalar bunların yaşamlarını yitirdiği haberleri geliyor ama hiçbir zaman bilimsel olarak bu kayıpların aşı ile ilimlisi bilimsel olarak gösterilmedi. Bunun tabi e, vurgulanması lazım çünkü CDC'nin e, Atlanta'daki merkezin Amerika'daki verilerine baktığınızda 1.9 milyon kişi aşılanmış. Sadece 21 tane anafilaksi olayı görülmüş. Yani bu yüksek bir oran değil. Beklenen bir olay. Bu arada Brezilya 17 Ocak'ta aşılama, e, başladı. E, aşılama kampanyasını başladı böyle televizyonlarda bir sembollik bir e, görüntüyle 54 yaşındaki hemşire Monika Kalazans'a e, e, uygulandı. Neden e, bunu belirtiyorum? Çünkü kendisi bu hemşire Monika Kalazans, sembol bir isim. E, Başkan Bolsonaro'ya karşı işte Covid-19'a tehlikesi e, aşıyla korunma konularında Çok ön planda olan e, sa e, sağlık çalışanlarının sözcüsü konumundaki bir kişiydi. E, ama Bolsonaro ilginçtir. Ülkede San Paolo'da, onu e, San Paolo bu valisi Joao Doria e, başlattı bu aşı kampanyasını. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Bolsonaro hala bu aşılar bilimsel olarak e, geçerlikleri kanıtlanmadı. Öldürebilir ya da anomali yapabilir diyor. E, i̇lginç bir şey tabii. İngiltere'de ve bu tekrarlar... arada Brezilya'da dünyanın üçüncü büyük hem enfeksiyon vaka sayısı olarak hem de ölüm bu vakalardan ölüm sayısı olarak üçüncü durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan sonra. Evet Brezilya'da işler iyi gitmiyor ki özellikle Amazon bölgesinde ciddi sorun yaşıyorlar. Gerçekten çok. E, sayıda hasta e, ve kayıp var orada. Çok da hızla hala yükselmeye devam ediyor. E, aşılar arasındaki e, süre, işte bizdeki çalışmalarda 14 gündü. Fazil çalışmasında iki doz aşı arasındaki süre e, bunu uygulamada 28 güne çıkarılacağı söylendi. E, olur mu böyle şey deyip e, bizde çok eleştirildi basında. Hemen arkasından İngiltere 12 haftaya çıkaracağını söyledi. E, işte, aslında eğer E, aşı temininde bir güçlük varsa e, pandemi gibi olağanüstü durumlarda bu arayı açmamak gerekli belki ama e, yapılmak zorunda kalıyor. Fransa'da e, cuma günü açıkladı iki doz arasında 6 hafta yani 42 güne çıkarıyor. E, o da aşı teminindeki ikinci dozların temindeki güçlük nedeniyle ya da işte biraz önce özdeşim bahsettiğim e, zamanda teslim edememe nedeniyle üreticinin böyle bir yola gidildiği e, vurgulanıyor. Bir ilginç evreyle bitireyim. Ee, aslında varyantlardan bahsedecektim. Onu e, bir dosya şeklinde e, perşembe gününe bırakalım. E, bir de sizin vurguladığınız bu Long Covid vardı. Ona da hazırlık yapıp, ona da bir programda ya da belki korona günleriyle <gülüyor> şimdi ele alacağız. E, haber e, Avrupa'daki Google arama motorunda en çok tıklanan siteler neymiş? En çok aranan siteler. Bütün bu pandemi sürecinde hala ilk sırada yüzde nasıl hesaplanır tıklanmış. Neden böyle bilmiyorum. Bir, bir bilgi verilirken yüzde şu kadar diyor Bu yüzde nasıl hesaplanır en fazla araştırılan. Sonra nasıl zayıflarım? 3 sırada nasıl para kazanırım? Covid nedir? Koronavirüs nedir? Altıncı sırada. Covid haberlerinin kendi içinde bakıldığında... En fazla sorulan soru, e, kısıtlama ne zaman başlıyor ya da ne zaman bitiyor her ülkede. E, özellikle Almanya, Belçika ve Fransa'da e, COVID'e spesifik aşı konusundaki sorular çok az. E, i̇lginç bir şekilde bu üç ülkede COVID aşısı pek merak edilmiyor demek ki. E, bu arada endişeli bir grup e, seslerini yükseltmeye başladı. O bezler biz niye... E, öncelikli bir grup olarak kabul edilmiyoruz diye çünkü eee obezite ile Covid-19'un ağır seyretmesi arasındaki ilişkiye dair çeşitli çalışmalar yapılıyor ki bunun beslenme ile ilgisine e, perşembe günü değinilir eğer vaktimiz kalırsa. Ben burada durayım. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Peki, çok teşekkür ederiz. Çok Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Selin Badur'la Korona Günleri çıtkaste Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Hey, merhabalar. Aa merhaba Ömer Bey merhaba Özde Şarkı. Günaydın. İyi haftalar. Günaydın. Teşekkürler. Evet, her zaman olduğu gibi Tabii. dolu bir hafta var. Neyle başlıyoruz? Ee, şimdi malum e, Biden göreve başladı ve hemen e, hem içeriye dönük uygulamalar yani öyle bir e, enkaz değil. Halbuki tam enkaz. Biz buraya uyuyor. E, Covid'den dolayı perişan bir Amerika var. Hemen bir paket açıkladılar. E, 2 milyona yakınlık bir ekonomik canlandırma paketi. Kendi konuşmasında 12 milyon çocuğun yeterli beklenemediğini Amerika'da e, söylüyor. 14 milyon kişi her gün elinden atılma riskiyle karşı karşıya. Amerika'da 400 bin küçük ölçekte firma açılmamak üzere kendisi kapatmış. E, ve e, 600 bin eğitim sektörü çalışanın 800 bin sağlık sektörü personel işini kaybetmiş. Muazzam bir stopla karşı karşıya Amerika'nın Trump'ın bıraktığı daha da devam eden gerilimlerle birlikte. Ama bu çerçevede dış dünyayla da tabii ki Çin, Rusya ve son yılların Amerika'da Türkiye önemli bir gündem maddesi oluyor. Bu bağlamda birbiri altına açıklamalar geliyor Türkiye ile olan ilişkilerin nasıl tanzim edileceğine dönük, nasıl bir politika seti izleyeceklerine dönük ve Türkiye'nin iç yapısında olan olaylara karşı Ee, nasıl bir rota izleyeceklerinin e, açıklamalarını kanık oluyoruz. Bu hem bakanlık yetkililerinden, hükümet yetkililerinden, Biden ekibinden geliyor. Hem de e, Biden'a tavsiyede bulunan e, think tanklerden, e, donuşmanlardan, zanaat e, emberlerinden geliyor. E, bunlardan bir tanesi de dün e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Mahreçli bir haber e, vardı. Ondan bahsettiniz mi bilmiyorum. Bahsettik Bayban azıcık. Ee, Alo? Alo, azıcık bahsettik. Onu, ha, al tamam, yani bir... e, Demirtaş ve Kabala ile ilişkin gelişmeleri e, çok yakından izlediklerini ve de e, bırakılmalarını e, beklediklerini bu bırakılmalarını talep eden Avrupa Parlamentosu kararı üst mahkeme uluslararası sözleşmelere uygun mahkeme kararlarından uyulması gerektiğini mütakipçil alındırdıklarını not ettiklerini bildiriyorlar. Daha dakika bir yani üç günlük bir, bir e, Amerikan yanıtımı bu bağlamda baktığımız önümüzdeki dönemde e, Türkiye'nin e, iç dinamikleri e, Ben daha çok dışarıdan gelen etkilere çok açık olduğu aş yani ekonomide ve siyasette dıştiği dinamiklerin Türkiye'yi belirleme belirleyeceği diyeceği bir yıl içine girmiş bulunuyoruz 2021 gibi eskisi ne oynayacak yani Trump dönemi gibi değil Yani bu dinamiklerin nasıl etkisi olur Sadece bir dış dinamik yeterli bir usul mudur? Bunlar e, tartışmaya muhtaç tabii. Ama şunu biliyoruz ki biz yani e, Osmanlı'nın son 100-150 yılından, yılından itibaren e, bu topraklar, bu yönetimler üzerinde e, dış dinamiklerin tesirleri yüksek olmuştur. Hem iktisaden e, e, bir çöküş yaşayan e, dönemlerinde... Hem de siyasal anlamda e, ciddi bulanımlığın nişanlığı dönemlerde e, dış dinamiklerinin Türkiye'yi e, çerçevede diye, belirlediği e, ciddi etkide bulundu. Ki aklıma e, şey var, 2. Mahmud'a e, Kaptanı Derya Paşası, unuttum adamın ismini, Halil Paşa mı? Diyor ki, e, Efendimiz diyor, Padişahımız Efendimiz e, Batı'yı... E, Ya dinlemek zorundayız ve taklit etmek zorundayız. Yoksa Asya'ya çekileceğiz. Ee, <gülüyor> şimdi ardından tanzimat gelir malum. Sonra günahını attı oradan. işte İmparatorluğu kurtarabilme çabalarından Asya'ya çekilmekte. Bugünkü Anadolu'dur zaten. Bizim buradan sonra çekilecek yerimiz yok. Dolayısıyla yani... Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde de e, 1945 sonrasında falan baktığımızda 45 sonrası çok partili bilinen rejime geçişler hep dış dinamiklerin etkisi altındadır. İçinde bulunduğu Türkiye'nin otoriter rejimin dolu uygulamaları, ekonomik e, kriz, dibe batma durumları e, dış e, eskiye göre de yani eski yüzyıllara göre dışarı ile bağlantısı, özellikle iktisadi, e, finansal, küresel sistemle olan ilişkisi, borç almadan büyüyemeyen bir ekonomik yapıya sahip olması, bunun yapısal bir sorun haline gelmiş olması, borçlarda gelinen e, üst seviye, e, borç verenler açısından yüksek faizde Türkiye'nin ancak e, soluklanması mümkün olabilir. Onun için de Türkiye işte her türlü şeyi deniliyor. Dolayısıyla hem iktisadi hem siyasal anlamda e, dışların dinamiklerin e, kuvvetli olacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Şu diyor ki yani Mart'a da bıraktı AB yaptırımları. Yani ABD ve AB, NATO üzerinden Türkiye'nin son yıllarda izlediği, dış politikada izlediği, iç politikada baskıcı rejimi Kuvvetler Birliği'ne dayanığı uygulamaları daha çok NATO üzerinden kurulacak bir noktam gibi gözüküyor. Yani bu yıl bu bağlamda Türkiye'nin e, pek çok zaten yumuşak bir yaptırım Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Yaptırımları Mart'a e, erteledik e, Avrupa Birliği. Ve bu arada uluslararası e, sözleşmelere e, imza atmış bir Türkiye ve onların yebeklerini yerine getirmeyen bir Türkiye karşı karşıyayız. Bu ortamda da e, açıkçası ha bir de şöyle bir şey var. Yani Biden yönetimine bir şekilde bir kutlama göndermişti Cumhurbaşkanı ama ondan da bir dönüş olmadı. Bu da bir önemli bir işaret. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı tanıyorum 15 seçildiği seçimden 15 gün sonra filan bir kutlama mesajı var bir şey gönderildi ama ona da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teşekkür gelmedi. Onun da altını çizelim. Bu da işlerin rengi açısından önemli. Ee, önümüzdeki dönemde tabii bütün bu atmosfer e, bir reform e, lafı dolaşıyor ortada. U dönüşü, V çıkışı falan. E, bu Buna değinmek isterim. E, bütün bu manzarada bir otoriter, rin, bir otoriter rejimin reform yapması beklentisi yapılıyor. E, Hem çok değişik çevrelerde hasıl oldu. Yani bir soru şöyle sorulabilir. Otoriter rejim, yani kendi kurduğu otoriter rejimini reforma tabi tutar mı, değiştirir mi? Nasıl değiştirir? Yani biz 1945 koşullarındayız. Mesela tek parti rejiminden çıkış koşulları da benzer bir koşullarıyız. Ee, biliyorsunuz o zaman Birleşmiş Milletler'e iyi olmanın şartı çok farklı rejime geçiş ve Hitler rejimine ve Japonya'ya savaş ilave edilmesiydi. Bu bir ön koşuldu adeta. Ee, dolayısıyla e, bir, hani bir darbe koşullarında atkiri cüntü var oradan mı reform e, çıkış yapacağız? Hayır yani bu, dair bu e, Anayasa referandumla sunuldu ve evin üzerinde oy aldı bu rejim e, savunucuları Ve e, dolayısıyla bir askeri rejimden ya da 1945 gibi bir durum asıl değil. Dolayısıyla bu U dönüşü ve çıkışı, reformlar e, yani biz bir otoriterliğe e, geçen anayasayı demokrasiye geçiş için yapılmadı. Demokrasiden çıkış için yapıldı. Otoriter rejime girdik. Bununla bir ağzını çizmek lazım. Rejimin Türkiye'de e, değil, ne, nasıl değiştiği konusunda... Gerçekten e, iyi görmek lazım. Dolayısıyla bu U dönüşü. E, yani derin devlet Erdoğan'ı tasfiye mi edecek? E, şimdi yani bunlar e, derin devlet nedir? Yani? Derin devlet kavramı da değişti bu dönemde. 19 yıldır Türkiye'de bir iktidar var. E, baktığınızda en uzun iktidar Cumhuriyet tarihin 100 yılında. Ee, tek parti dönemini ikiye ayırdığınızda ikisini de geçiyor. İngiliz döneminde Mustafa Kemal dönemini ki adı üstünde tek parti dönemi. Çok partili dönemin 70 küsür yılında da 19 yıllık ve bunun son dönemi otoriterliğe geçmiş bir rejim yok. Dolayısıyla devlet değişti. Bunun farkına varmak lazım. Tabii derin devlet de değişti. Yani derin devlet Erdoğan'ı tasviye edecek? Yok U dönüşü, B dönüşü gibi yorumlar yaparken çok dikkatli olması gerekiyor. Bu derin devlet kavramını bize 1990'lardan itibaren gündemize girdi. Bugün şunu farkıda varmak lazım. Devlet deriniyle yüzeyiyle, sığıyla neyse devlet tek saray güveriyle. Derin devleti tanımlar mısınız diye Süleyman Demire'le sormuştuk Ankara'da. Askerdir demişti. Şimdi eğer askerse MGK ise Derin devlet ee, şeylere girmeyeceğim 1952'den e, Soğuk Savaş çıkışına kadar derin devlet e, kavramı değişik dönemleri bölerek bakmak lazım AKP dönemine de öyle bakmak lazım yani bir balyoza kadar olan süre sonra 17-25'e kadar sonra 15 Temmuz'a kadar bugün askerlerin yetkisi de MGK'daki eski MGK'ya hatırlıyorum orada kırmızı çizgileri vardı Bir parlamentoculuk oynanırdı. Sınırları belliydi. 82 Anayasası üzerinden gidersek bakarsan Ve bunu siviller tarafından genişletirme mücadelesi sürerdi. Milli güvenlik siyaset Belgesi çerçevesi içerisinde Türkiye parlamentosu çalışmaya kaydet ederdik. Dolayısıyla şimdi bugün geldiğimiz noktada öyle bir mevga kaldısı yok. Dolayısıyla özellikle 15 Temmuz'dan ve otoriter rejime 2018'den sonra geçtikten sonra askerlerin payları da sivillerin payları da bir tek yerde toplanmış oldu. Dolayısıyla e, bu meseleye bakarken bir de önümüzde yani bir repon yapacak iktidar varsa e, Anayasa Mahkemesi kararı Verderoğlu'nda uygulanmıyor. Gezi davasında bu dönüşü Gezi davasında oldu. Komane davası kabul edildi. E, Merkez Bankası ekonomi üzerinden giderken Merkez Bankası'nda kart gösterildi geçen gün Cumhurbaşkanı tarafından Sen daha fazla üstüne gidelim, yükseltemezsin. Bu ülkede e, 100 verdi rekordlerinin 67'si cüzdü bir şekilde yayınlandı geçen hafta. Saldırılar var siyasetçilere ve gazetecilere. Bir isim Kuvvetler Birliği'nin en önemli göstergesi olarak son günlerde yaşan yani yani işte bir savcının yargıtaya oradan anayasa mahkemesi seçilmesi süreci zaten neyin dönüşü olduğunu gösteriyor. Ee, Ankara işte, Anayasa Mahkemesi tarayın adeta bir şu bir zahimde girecek bundan sonra. HDP'yi bir parti kapatılması gündemde. Dolayısıyla Türkiye'de bir reform, e, hukuk reformu, e, ekonomi, ekonomi ekonomideki atılacak adımlar gerçekçi bir şimdilik içerisinde olmak için çok bir sebebimiz yok. Ee, seçim kanunu yapılması düşünen değişikliklere baktığımızda bir reform değil. Yani e, yeni kurulan partilerin engellenmesi gündeme getiriliyor. Yeni kurulan partilerin genel başkan yardımcısının evinin önünde saldırı oluyor. belediyenin gelirlerine el koyma önlemleri aldılar. Ee, geçen haftanın son günlerinde biliyorsunuz. Belediye gelirlerine el koyma önlemleri. Başı başına bir konu. ya Bu ülkede Kapadoksya gibi bir merkeze altın arama izni verildi. Evet bu, bundan bahsedememiştik. Bu, bu da fırsat oldu. Evet. Kapadokya yani Türkiye'nin e, dünyanın özgürlerinden bir Hapadokya tanesi. O, yani. Turizm açısından vesaire ve orada orayı oldukça büyük bir tahribata uğratacak olan bir bölgede altın aranması önerisi veriliyor. Evet Şimdi e, bir yapısal reform, hukuk reformu ne demek? gerçek anlamda bugün Türkiye için gündemine işte parti başkanlığına cumhurbaşkanlığı ayrılacaksa evet. Hadi gelin Yapalım. Olsun. E, CHP mi değişecek? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi iki sene önce geçtiğimiz bu otoriter rejim dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi mi kuvvetlendirecek yasama örgütü? Şimdi bunlar yok ortada. Dolayısıyla uluslararası yani, ya, aför örgütü diyor ki sosyal medya e, platformları E, boyun eğdiyor Türkiye'de diyor. Muhalefeti susturacak e, düzenlemelere boyun eğdi diyor. Tosyal medya, işte Facebook'ları ve Twitter'ları kastediyor. Şimdi dolayısıyla e, içinde bulunduğumuz bu durum e, böyle kuvvetli U dönüşlerine e, B çıkışlarına, düzenlemelere eğer evet, Türkiye'de e, çıkış yapmak istemiyorsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ki şu anda desteği çok ciddi azalmış durumda bu rejimin. 2 sene, 2 sene önce oy verenler vazgeçmiş durumda. Bu rejim yürümüyor diyor. Bu ne sunalım? Mümkün mü? Ha, böyle bir durum söz konusu. MHP e, ayak girişi. MHP ile e, iktidar partisi arasında bir mecburcu ilişki var. Bir kader birliği var. Yani e, bu kadar birliğinde eğer Dışarıda kalırsa Milliyetçi Hareket Partisi barajın altına düşme tehlikeli karşı karşıya ve artık e, yeniden muhalefete geçen Bahçeli'ye Milliyetçi Çevreleri'nin e, yeniden bize vereceğini zannetmiyorum. Hem şu anki partisi hem birbirleriyle frisyon ilişki bulunan çevreler açısından. Dolayısıyla bunların arasındaki kimi şeyler, e, durumlar e, çok abartılı e, durumu olarak değerlendirmek pekala mümkün. Bunlar birbirlerine mecburuzdur. E, çünkü aynı şekilde e, şey için ve saray rejimi için de söylemek mümkün. Bu e, çatırdama e, meselelerini, doğu benim çek ayrılıyormuş. Ya, doğu Pilip'in içinde oy gücü var. Yani e, bu kavramları eskiliğin bakışıyla değerlendirirsek yanılgılara düşmüş oluruz. Özellikle bir derin devlet Erdoğan'ı tasfiye ediyor. Şimdi bir kere o eskiliğin derin devleti değil bugünkü durum. Bir kere bugün deriniyle her şeyiyle sarayın elinde devlet. Ya devletin iyi yönetiyor mu? Hayır yönetemiyor. İşte bakın bir kuvvetler bildiğinin göstergesi savcının bir ay içerisi, anayasa mahkemesi üyeliğine getirilmesi bir iki ay içerisinde. Kemal Gözler çok güzel bir yazı yazmış. Tavsiye de sabah gördü. Evet. evet. Ee, evet Elveda söyledi. Anayasa Mahkemesi diye. Daha önce Elveda Anayasa yazısının evet. kitabını yazmıştı ve izinli olarak tamamını okuma fırsatımız olmuştu yıllar önce. Şimdi bu konuda da Anayasa'nın tamamen ortadan kalktığını artık Elveda Anayasa, anayasa, anayasa kurumun, kurum olarak yani. Türkiye'de böyle bir rejim olmadığını söyleyen önemli bir yazı yazmış evet. Ee, şimdi dolayısıyla e, bir e, çerçeveyi çizdiğinizde bu e, işte, reformlar, reformlar dediğimiz şu anda işte e, batı finans çevrelerine e, bazı e, şirin gözlükebilecek e, durumlar e, söz konusu olabilir. E, ama Ee, yani reform diyorsanız, bir hadisi, anayasa mahkemesi kararlarına, ahim kararına uyuyorsanız o da onun adı reformdur. Bugün bunun emarisini göremiyoruz. Olmayacak mı? Evet, Türkiye borç batağına batmış bir ülke. 450 milyar dolar civarında borcu var. Ee, borç buluyor ama dünyanın en yüksek faiz nerelere borç buluyor. Çok o da e, yani dünyada eksi faizlerde. Sadece Birleşik Devletler Merkez Bankası 7 trilyon dolar veriyor yaptım, bütün e, şey bahsettim, Havva Merkez Bankası batıyor. Bunlar, bu emeklilik fonları zararda onlar geliyor Türkiye'ye bir kısmı. Ama fındık kısık parası geliyor ve büyümeyi yüksek şeyleri çıkartacak acinde bir e, para akışı da söz konusu değil. İşte bunlara ilişkin takım makyajlamalar söz konusu olabilir. Esas mesele, esas mesele muhalefet yani hiç dinamiklerin güçlü olmasına bağlı. E, bu kadar yani kuralamaya e, Koba ne davası, Berberoğlu davası, o dava, bu dava, yeni eklemeler e, vesaire bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de bir hukuk reformunu bu iktidarın otoriter rejime kendisi otoriter rejimi e, tayinlamış, planlamış ve geçilmiş bir iktidarın reform yapmasını, e, bu dönüşte reformlar yapmasını e, beklemek e, şu aşamada bana pek gerçekçi. Gözükmüyor. Bir partinin kapatılması gündemde. Şimdi uluslararası arenada tabii ki takım değişimler, etkiler Türkiye'de söz konusu olacak. Ama biz dükkanın dışından gelen efektler, dükkanın içindeki duruma bakmamız gerekiyor. O da muhalefetin güçlendirilmesi meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yoksa dışarıda sadece tabii ki bir etkisi tarihimiz boyunca olmuştur. Ama iç dinamiklerinde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvenin bu kadar azaldığı bir yerde 13 milyon insanın işsiz olduğu bir ortamda. Covid e, salgınında beter olmuş bir ülke halindeyiz. Yani en kötü yönetilen Covid'i yöneten ülkelerinden bir tanesiniz. Dolayısıyla Ee, bütün bunları muhalefetin e, değerlendirmesi bir demokrasi cephesi etrafında örgütten uzun verimli bir ittifak e, manzumesi oluşturması gerekiyor. Yoksa sadece dış dinamiklere bakarak Türkiye'nin içindeki e, Türkiye'nin iç, iç bahçesinin düzenlenmesi e, tabii ki e, önemlidir. Ama iç dinamiklerin, e, dükkanın içinde olan e, varlıkların, yoğarlıkların gücüde de e, önem teşkil etmektedir Evet bu Derin devlet konusunda da Yani gerçekten e, Tarihi geçecek kadar ayrıntılı e, Bir dökümü de yapılabilecek Sadece Uğur Mumcu Cinayetinde geçen e, Örgütlerin e, ve Kişilerin sayısı Mesela Belma Akçoğun Milliyet'teki yazısında ufak bir şey vereyim izninizle. Yani e, her türlü varlığı hiç duyulmamış İslami örgütlerden bölücü örgütlere çete ilişkilerinden gizli servislere kadar uzandı diyor. İlk 8 yıl sadece cinayeti kimin işlediğine dair ortaya atılan soruları yanı tarım. Yani Cumhuriyet Savcısı Ülkü Coşkun siyasi iktidar isterse çözer dediği dedi, daha edilince dosya alınıyor. Savcı Kemal Ayhan'a veriliyor. Ama Ayhan biraz mafya ve karanlık güçler var diyor. Uluslararası istihbarat örgütleri ve evinde ölü bulunuyor. Evet. Dönem, çok yani karanlık bir dosya. Dönemin başbakanı Demirer bugüne kadar ismi geçmemiş örgütler var sormayın söyleyemem diyor. İçişleri Bakanı Sezgin O örgüt İslami Hareket Örgütü'dür diyor. Adalet Bakanı Kazan yalanlıyor ve İsrail gizli servisi ajanları tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. CHP o zaman MIT'in suikasti bildiğini iddia ediyor. 3 yıl sonra Susurluk çetesi ilişkiler ortaya dökülünce bu kez cinayetin yönü değişiyor. Susurluk bağlantılı bir grup Jitem öldürdü diyor ve Cem Ersever'i e işaret ediyor. Ersever öldürülüyor. Bir başka grup PKK öldürdü diyerek Behçet Can Türk'ü işaret ediyor. Can Türk öldürülüyor. Susurluk'un PKK itirafçıları Mumcu'nun katilinin Susurluk çetesi bombacının da Velit Hüseyin aldığını öne sürlüyor Velit Hüseyin Silopi'de ölü bulunuyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis Mumcu öldürdükten hemen sonra zamanı gelince konuşurum diyor ve şüpheli bir uçak kazasında ölüyor resmi uçağında yeraltı dünyasından Tevfik Ağınsoy Mumcu cinayeti dahil her şeyi anlatacağım diyor o da öldürülüyor yani böyle bir e, karmaşık durumdan bahsediyoruz yani Maalesef. 1952'de başlayan kontrgerinle özel hak dairesi ve onun da değişik evreleri 90'larda yaşadığımız e, cinayetler suikastlar Bunların hepsi e, derin devlet diye tarif edildi ama derin devlet öyle bir konu ki derin devletin içerisinde başka <gülüyor> e, ülkelerin e, girişimleri de söz konusu olabildiğini gördük. Bu soğuk savaş döneminde e, sonrasında pek çok ülke iyi kötü derin devletini atladı. Baktı, yargıladı, içine girdi. Bu e, Ama hiçbiri de çok parlak olmadı. Ama Türkiye hiçbir şey yapmadı. Ve arkasından gelen cinayetler, Uğur Mumcu, e, yani her gün, bütün bunları tekrar ederek anıyoruz Rav aynı şekilde, Gaffer aynı şekilde, yani her güne birkaç öyle düşüyordu anmanız gereken, öyle bir stok ülkeyiz yani cinayetleriyle. 1975 ile 82 arasında 5500 insan öldürüldü. 52 insan idam edildi. Ya bu liste girdik mi? Rahmatik yani Türkiye'nin. 1970-60'lardan itibaren aldığımızda işte kültür sarayının yakınması Marmara Dopulu. Pek çok şey yani hala yani aydınlanmamış ama aydınlanmış bir şekilde bilinen ama hukuk önünde gerçekleşmemiş vakalar Uyumumcu da Ömer'den bir tanesi ve gerçekten e, devletin yani en önemli pozisyonundaki insanların bu konudaki acizi gözleri ziminde. Mehmet Ağır ne demişti Bilda Uyumcu'ya? Buradan bir tuğla çekersin devlet altında kalır. Bunun sonradan söylemediğini söyledi. Evet. yani e, Dolayısıyla bu e, Yani bizim yakın dönemde aydınlıklarımız çok şey var. Ee, özellikle son 18-19 yıllık e, AKP iktidarında cemaatle olan ilişkiler e, çok derrak bir şekilde işte bu kendilerinin deyimiyle biz 17-25'e kadar ortaktık. Hiç bunların kötülüğünü görmedik. Göremedik. E, sonrasında bunların bir e, durumlandı. Şimdi bütün bu ilişkiler e, Kürt meselesiyle düğümlenmiş durumda. Baktığımızda e, o zamanki cinayetler Peygamberde e, Faydın Musa Anter'i yani e, o kadar iç içe geçmiş e, yapılar karşımızdık ama bunlar maalesef e, tarihin şeyine gömüldü. Yani Yedi'ye baktığımızda bu e, taba ali meselesini daha öncelerine kadar gidebilirsiniz. Eee dolayısıyla bütün bu e, derin devlet kavramı ve derin devletin ne olduğu dönemlerine yönelik siyasal e, bağlantılarından koparım da denince denizi gerekiyor ama tarihimizde çok partili rejime geçtik dediğimiz 45 yılından sonra eee 50'lerden sonra nasıl girdik? Sonra karşımıza çıkan bu e, yapı e, AKP döneminde e, bir değişime uğramıştır. Bugün <gülüyor> e, eski derin devlet analizleriyle bugüne açıklamamakta e, fayda var. ve e, Gerçekten derin devlet e, e, Erdoğan'ı tasfiye ediyor yaklaşımı. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Aynı zamanda kuvvetli U dönüşler ve B dönüşler yapılacağı da gelmiyor. Bakın Bir şeyle... E, Süreyi de bitirmeyiz. Bir çalışmadan izniyle. bir azıntı yapacağım. E, Covid yılıydı 2020 yılı. Sağlık Bakanlığı ödemekleri e, böyle bir dönemde artması lazım değil mi? Yani büyük bir salgın var e, dünya çapında. Sağlık Bakanlığı ödemekleri 10,28 artmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ödemekleri ne kadar artmış? Ne kadar? Yüzde Desin. 101. Harika. Evet, bundan, bu, bu rakamın üstüne bir şey söylemeye de <gülüyor> bak, lüzum yayınlanmamış bir çalışmadan e, şey yapıyorum birkaç gün içinde ya hafta içinde yayınlanacak. Öyle, o yüzden ismini belirtmiyorum. 2020 yılı bütçe kurumlar bazında bütçe ödeneklerinde artış değişim. Sağlık evet. Bakanlığı 11.28, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 100.93. Evet, süreyi bitiriyoruz. Tamam. Başka konuları var ama ma yatınca. Evet, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görünür mü Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete İzal Rozentil ile Haftanın Karikatürleri Günaydın, günaydın Ömer Hoca, günaydın, günaydın. Özdeş, Robi günaydın, herkese günaydın. İyi bir hafta dileriz. Ee, çok da yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Ee, geçen hafta hakikaten e, karikatür bakımından da çok zengin bir haftaydı. Yani seçim yapmakta e, oldukça zorlandım. Tabii ağırlık e, çarşamba günü e, Amerika ABD'nin de gerçekleşen başkanlık seçimindeydi. Fakat eee kronolojik sırayla gidecek olursak eee geçen salı yani eee Ranting Katle dişinin 14. E, yıl dönümüyle başlamak daha doğru olacak. Eee Ranting Katle dişinin yıl dönümü olan 19 Ocak'ta eee pandeminin nedeniyle tabi eee sanal ortamda düzenlenen bir eee törenle anıldı. Burada e, törende konuşan e, raker rakelding e, temiz eller böyle olur mu, e, böyle mi olur? Bu virüs hangi sabunla temizlenir? İnsan onuru böyle mi konulur? Devletler, yönetimler böyle mi onurlu olur diye e, sorarken, konuşmasının bir cümlesi e, bazı gazetelerin tabii, bütün gazetelerin değil ama e, bazı gazetelerin ve e, portalların manşetlerine taşındı. E, şöyle bir cümleydi o. E, katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Yani e, neredeyse bir karikatür bu evet. sözler. Şimdi Hrant'ın dostlarından karikatür ustası e, dostumuz O Anne Şaşkalı Agos gazetesinde yayınlanan karikatürü yine her zamanki gibi çok derim e, ve e, Yani anlam yüklüydü. Karikatürün başlığı Buradasın Ahbarik. Başlık böyle olunca gözünüzün önüne hemen böyle bir yön panosu gelsin, yönlendirme panı. Hani AVM'lerde, turistik bölgelerde, meydanlarda falan bulunan haritalı böyle neredesiniz, neredesiniz panolarından bir tanesi. bu haritalarda bulunduğunuz yer genellikle kırmızı bir imgeyle gösterilir. ...ters bir damla şeklindedir ee, ve e, ortasında da beyaz bir nokta bulunur. E, kırmızıdır genelde. E, bu üçgen e, simgeyi o Annes Şaşkan bir kalp e, simgesine, sembolüne dönüştürmüş. E, ortasında da beyaz nokta duruyor tabii. O An'ın e, neredesiniz haritasında bu kalp şeklindeki simgeden başka hiçbir şey yok. Karikatür bundan ibaret. Kırmızı bir kalp ve ortasında beyaz bir nokta. Üstünde de buradasın ahbarik yazısı. Hrant evet. e, Dink'i almak için e, bundan daha ekonomik bir çizgi ve bundan daha yoğun, anlam yüklü bir ifade biçimi olabilir mi bilemiyorum. Düşünmek ben, bile zor evet. Evet, ellerine zihnine sağlık e, Ohan diyorum. Ben Başka o beyaz şey? yuvarlığa işaretin ötesinde bir de delik gibi gördüm. E, olabilir tabii yani. E, yorum evet. farkı. Yorum farkı evet. Her türlü yorumlanabilir ama hakikaten vurucu e, sadece bir sembolle yapılan ve bir iki sözcükle e, son derece vurucu bir e, karikatür olmuş, bir grafik anlatımı olmuş. Ee, o anın yaptığı. Hrant'ı anma töreninden bir gün sonra tam bir gün sonra 20 Ocak çarşamba günü bu kez e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da uzun zamandan beri e, beklenen o törene tanıklık ettik. Törenin öncesinde ve hemen sonrasında uluslararası basında da e, ulusal basınımızda da çok sayıda harikatürler çizilip yayınlandı. Ee, gerek e, Trump bile First Lady Melania'nın e, seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray Bahçesi'ne inen bir helikoptere binerek ve üstelik e, resmi başkan sıfatıyla Beyaz Ev'den ayrılmaları <gülüyor> gerekse günler öncesinden e, alınan sıkı güvenlik önlemleri Bunlar zaten kendileri karikatür gibiydi ama e, Bolcan'a da karikatürcülere malzeme oldu e, bu konular. Ben e, Trump'ın beyaz evden ayrılışını çok gerçekçi ve etkileyici buldum bir e, metaforla dile getiren, e, ya bu da bir çelişkili bir anlattım oldu ama e, Mr. Fish vardı. Anımsayacaksınız zaten evet, evet. E, sayende keşfetmiştim kendisini. Mr. Fish'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Karikatürde Trump'ı giderken yani daha doğrusu bir uçağın merdivenlerinden yukarı çıkarken görüyoruz. Fakat bu uçak o bildiğimiz sıradan uçaklardan değil. Tahtadan imal edilmiş, ahşaptan. Çok da tanıdık bir dizaynı var. Yani dizaynı bildiğimiz kopyası Çanakkale'de bulunan ve Odysseus'un düşmanı yanıltmak ve surları aşarak Truva kentine gizlice girmek için yaptırdığı söylenen e, ünlü Truva atı. Mr. Fisch'e göre e, eski başkan e, Trump bir Truva atının içine girerek Beyaz Ev'den öyle ayrılıyor. Peki bu Truva atının içinde başka kimler var? E, onun da ipucunu vermiş bize e, Mr. Fisch. Tahta atın kafasına baktığımızda atın göz deliğinden dışarı doğru çıkan bir e, kafa mı? Hayır, bir kukuleta görüyoruz. Beyaz kukuletalı bir kafa görüyoruz. Yani bir kukrukslan kafası. Çıkıyor, bakıyor şöyle dışarı. E, Mr. Fish'in bu karikatürleri iletmek istediği mesaj, beni endişelendirdi doğrusu. Trump gidiyor ama... Dikkat gidiyor mu gerçekten ee, yoksa bir truva atıyla e, <gülüyor> e, düşmanı yanıltmak için bir e, hilem bu bilemiyorum. Tabi giderken böyle bir açıklamada bulundu ya e, hareketimiz evet. yeni başlıyor dedi ve bir dizi tabi e, dedikodu da beraberinde gelmişti hatta yeni bir parti vatanseverler partisi kuracağına dair de spekülasyonlar yapılıyordu. Belki ona da bu karikatürde. O bana kalırsa naçizane hayırlı olur o zaman tamam o yeni partide dilediğini yapar değil mi? Evet tabii 3 partili sistem güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet çarşamba günü bütün dünyanın gözleri Trump'ın o beyaz evden sıra dışı ayrılmasına... Ve Joe Biden'ın e, Kamala Harris'ın e, yemin töreni çevrilmişken birdenbire bambaşka bir figür ön plana çıktı. Hatta ben buna rol çaldı bile de, diyorum. Çünkü e, Bernie Sanders e, törene biraz daha erken gelmişti o gün. Üşümemek için giydiği o renkli yün, e, o yün eldivenli fotoğrafı e, bir anda viral oldu. Sosyal medyada e, çokça konuşuldu o eldivenler e, ve bundan meğer e, eskiden e, eskimiş kazakları daha doğrusu değerlendiren bir ilkokul öğretmeni tarafından e, Bernie, e, Bernie Sanders'a hediye edilmiş. Fakat işin tuhafı daha doğrusu e, son derece paradoksal çelişkili yanı bu fotoğrafın neden olduğu ekonomik sonuç. Sanders'ın o gün giydiği o üstün üzerindeki montun ve eldivenlerin sat, satışları katlanmış. Stoklar tükenmiş. <gülüyor> yani bir solcu hatta kimi derince komünist olarak da nitelenen, tüketim karşıtı olarak bilinen e, Bernie Sanders'ı, sosyal medya bir tüketim fid, figürüne dönüştürüvermiş birdenbire. Nelere Neyse. kadir? Siktir. Evet. Ee, bir sürü de fotomontaja konu oldu bu e, fotoğraf. Hatta e, Galata Köprüsü'nde balıkçıları seyrederken e, oturmuş sandalyesinde falan öyle e, montajlar vardı. Çok hoş montajlar vardı. E, fakat aralarında bir tanesi var ki e, bence deyim yerindeyse Cuk oturmuş e, Molly Keane e, adındaki genç bir sanatçı e, klasik e, o ıssız ada <gülüyor> karikatürünü çizmiş e, ve adadaki o, tek palmiğinin adına da e, Bernie'i montajlayıp oturtmuş. Bu klasik ıssızada şey, e, karikatürlerine ben de e, biraz hastasıyım. E, takıntılıyım ya. <gülüyor> e, Ali Ülvi'den dolayı. Dolayısıyla bu, bu karikatür de beni e, böyle e, vurdu diyeceğim. E, Molly Keane bunu e, Instagram'da paylaştı. Dayanamadım. Ben de sizinle paylaşıyorum. Ee, bu kadar mı yakışırdı Bernie Sanders o pozuyla ıssız adadaki e, palmiyenin altına? <gülüyor> Kıyafetler diyorsunuz? pek o şeye uygun değil ama adaya. Ee, olur. <gülüyor> ne bulursan onu giyeceksin adada. Çıkarması Öyleyse. lazım. <gülüyor> yavaş Şu anda uyutuyor. Adada, ara, adada olduğunun da e, farkında değil. <gülüyor> Evet, e, şimdi bu, bu, bu karikatürü genç bir sanatçı yaptı e, dedim. E, fakat gazete duvarda okuduğum bir habere göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de e, Prof. Dr. Melih Bulu'nun e, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı bir sergi düzenlemişler. E, ülkenin dört bir yanından insanların dayanışma için gönderdiği... E, Bir takım eserlerle e, Güney Kampüs'le bir sergi alanına dönüşmüş. E, Özdeş senin e, bu konuda bilgim var. Zaten sen bana e, dün haber vermiştin. Hatta bazı e, karikatürler de göndermiştin. Evet e, bu öğrencilerden aslında çarşamba günü zaten bu sergiyi düzenleyen öğrencilerden ikisini konuk da alacağız. Açık Gazete programına daha ayrıntılı da konuşacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan 150 kadar fazla 150'den fazla sanatçının gönderdiği böyle 400 eser ama bir karma sergi sadece karikatür yok resimde var heykel de var evet, başka şeyler evet. de var anladığım kadarıyla bunların bir kısmı da karikatür ve bu karikatürleri okulun güney kampüsün eylemlerin olduğu öğrenci meclisinin toplandığı yerlere astılar. Böyle evet. özel bir odada, sergi odasında değil yani e, her yerde merdivenlerde, parmaklıklarda vesaire de var. Bir açık hava sergisi. Tam bir yani. açık hava sergisi evet. Ee... Hatta e, galiba bunların e, dışarıda da yani e, serginin sanal versiyonu da hazırlık aşamasındaymış değil mi? E, yani kampüse giremeyenler, e, giriş izli olmayanlar da izleyebilecek bu eserleri. Peki evet. profesör bunu da izlemiş mi? Gezmiş mi sevgiyi? <gülüyor> e, açık hava sergisi çıkıyordur açık havaya değil mi? Evet, e, evet. Ben, bence çıkamıyordu. İşin tuhafları Çıkamıyor. koyuyor. Re <gülüyor> rektör olmasına rağmen muhtemelen okula dolaşamıyor kendisi. <gülüyor> yani çıktığı anda çünkü protesto ediliyordur. E, çarşamba günü daha herhalde e, fazla bilgi sahibi olacağız o zaman. Olacağız evet. evet. Harika. Harika. Peki, şimdi işte... Bu arada İslen... bahsettiğiniz Sanders fotoğrafını da rektörlük önünde otururken montajladılar. Bunu da paylaştı öğrenciler. Ha, o olmasa şaşardım zaten. <gülüyor> evet. Olmasa şaşardım. Evet, e, hakikaten <gülüyor> çok şey oldu. O fotoğraf e, hakikaten oldu. müthiş bir fotoğraf. Çok güzel bir poz aynı zamanda. Evet, çok sempatik değil mi? Cana yakın bir şey ve... Şimdi onun komünistliğini filan unutup sevgi gösterileri başladı. <gülüyor> evet, evet. Sevimli evet. de devulu verdi bir anda. Evet. Molt <gülüyor> üreticileri ve eldiven üreticileri yaşadı havalarda, soğukken. <gülüyor> ee, dilerseniz Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya bir göz atalım diyorum. Fransa'da hafta ortası Fransa'dan çok ilginç bir haber geldi. Fransız tarihçi Benjamin Stora ki Cezayir konulu Cezayir konusunda araştırmalarıyla biliniyor tanınıyor kendisi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sömürgeleştirme ve Cezayir Savaşı anıları hakkında bir rapor sunacağını açıkla açıkladı. Daha doğrusu rapor sunulacağı açıklandı. Stora bazı acı hatıraların Fransız toplumunu bölmeye devam etmemesini sağlamak istiyorum demiş. Ee, Elize Sarayı ise raporun sunulmasının ardından ne bir özür ne de bir pişmanlık söyleminin söz konusu olmayacağını sadece sembolik eylemler e, yapılması planlandığını açıklamış. Cezayir Savaşı'yı 1 mi? milyon Cezayir'in öldüğü bir savaştan bahsediyoruz. <gülüyor> Kurtuluş Savaşı. Hatta e, Paris'te Sen Nehri'ne de insanların e, öldürülerek evet. atıldığı bir dönemiydi. Bizzat Paris'in göbeğinde evet. Sen Nehri'ne öldürülüp atılan Cezayirlilerin olduğu bir dönemi böyle anla, anlıyorlarmış. Aferin. Yani özür dilemeye gerek yok. Evet. Ama yani tartışılsın tabii. Şimdi bu, bu açıklamalar üzerine Plantin'in e, çizdiği bir karikatür yine hiç alışılmadık bir şekilde Le Monde gazetesinin birinci sayfasının neredeyse üçte birini kapladı o gün karikatürde Fransa'nın alegorik simgesi olan Marian hanımı kalın kırmızı bir perdeyi aralarken görüyoruz aslında bu perde dikkatlice bakınca Fransa haritası Fransa haritası şeklinde bir perde bu Maliye'nin yüzünde ise bir korku ve e, endişe e, ifadesi var. E, çünkü perdenin ardında gördüğü e, manzara işte hoş bir manzara değil. Hatta e, belki de sıradan bir Fransız vatandaşı için çok edici bir e, manzara. Çünkü orada bir sandalye iple bağlanmış. Gördüğü işkenceden dolayı çığlık çığlığa bağıran bir Cezayirli var. İşte senin de söylediğin Ömer Hocam biraz önce. Evet. E, o Cezayirli tam onun arkasında o adama elektrik e, işkencesi yapan, man manivele'yi çeviren bir Fransız subayı görüyoruz. E, önündeyse ona copla vurmakta olan e, yüzü maskeli, nedense e, siyah gözlüklü ve kasklı bir polis e, memuru. Şimdiden Yani Plantin'in Le Monde gazetesinin birinci sayfasının orta yerinde yayınlanan karikatüründeki manzara böyle bir şey. Hakikaten şok edici. Evet gerçekten de öyle ama ben yani yanlış hatırlamıyorsam 1961'in 17 Ekim'inde bir katliam olmuştu. Yani hiçbir zaman da tam <gülüyor> üzerinde durulmadı ve o katliam da baya Paris'in göbeğinde. İnsanları öldürüp seni atmışlardı. Sonradan da bir e, ici on va les le, le, algeriens diye bir de e, şey yapmıştı. İşte burada asıldı şeye. E, sen köprülerin üzerinden birine e, burada cezailleri öldürüp attık filan diye de bir şey plaket konmuştu hatırladığım kadarıyla. Onları hatırlıyor herhalde Planty'de tabi E tabi Tabii. E, Plantü de 68 kuşağı evet. karikatürcüsü. E, zaten hemen şunu söyleyeyim, bir küçük bir bilgi notu bu. Plantü bu karikatürün yayınlanmasının hemen ardından Mart ayından itibaren emekli ayrılacağını ve artık Lüman gazetesinde çizmeyeceğini e, duyurdu. Aslında bu bir süredir beklenen bir şeydi ama resmen açıklanmamıştı. Hatta İzmir Miza Festivali esnasında kendisiyle yaptığım söyleşide bu konuyu açtı açmıştı. Ve Mart'tan itibaren kendi köşesini Cartooning for Peace üyesi diğer karikatürcülerine bırakacağını, bunun içinde yazı işleriyle anlaşma yaptığını falan anlatıyordu o söyleşide. Fakat e, karikatür dünyası, özellikle Fransız' e, Fransa'daki karikatür dünyası, bu açıklamanın 21 Ocak'ta gelmesini e, çok daha başka bir nedene bağladı. E, Le Monde gazetesinin bir diğer emektar çizeri Xavier Gors, e, ki genellikle penguenleri kullanır karikatürlerinde. Ve biz de e, bu programda anlatmıştık bir iki karikatürünü. Gazetede yayınlanan bir karikatürü nedeniyle, Sosyal ağlarda yoğun bir protestoya uğramış. Lince uğramış yani. E, karikatürlerinde e, işte penguenleri konuşturuyor. Ve bu 18 Ocak'ta yayınlanan e, karikatürüydü bu. En ses konusuna değin, değinmişti. E, bu karikatür yanlış anlaşılınca da e, muazzam tepkiler gelmiş. Ve tepkilerin üzerine de gazete bir özür yazısı yayınlanmış. Orası önemli. E, meğer gazete yönetimi karikatürdeki yanlış anlamalara neden olan hatayı görememişmiş. Ve hmm. okurlarından özür dilemeyi de bir sorumluluk gereği olarak e, görmüşmüş. Özür hmm. yazısının, yazısının yayınlanmasıyla birlikte tabii, e, Zavye Gorsta hemen o gün e, 19 yıldır çalıştığı Lomondda istifasını sundu. E, Plantünün de Le Mans'dan emekli olacağı duyurusunun aynı e, tariheden gelmesi, tesadüf olarak görülmüyor. Yani fılatünün de... Evet, pardon, bir başka şey de ekleyeyim ben konuyla yakından ilgili, karikatürle ilgili değil ama şu anda da Paris bir ensest skandalıyla çalkalanıyor bütünüyle bildiğim kadarıyla bütün Fransa. sınır tanımayan gazetecilerin kurucularından birinin eski karısı ondan sonraki kocası çocuklara filan da işte cinsel şeyde bulunmuş ve şimdi bir Me Too şey hareketi var evet Fransa'da da var evet. Yunanistan'da Me... da var biliyorsunuz bir yüzücünün eski yıllarda başına gelenler üzerinden açıklamasıyla Me Too Encest mi o da Evet. Yani o ense değil. O. Ha, bu Fransa'daki Mitu'nun ilavesi ense. Ense. Zaten Saviego yani çok... Gorsun karikatürü de tam bu konudaydı zaten. İşte evet, tam, tam, tam da bunu kastettim evet. ben de çok ilginç bir gelişme evet. belki takibi deriz ileride. Tam şeymen scandaline family değil mi? Evet, şeymen scandaline family. Aynen. Şimdi eee Covid'e geçelim isterseniz. Ee, hafta içinde çokça e, o da işlenip çizilen konulardan biri oldu bu aşı konusu. E, gazetelerde yer alan bir haber vardı geçen hafta. Dünya nüfusunun yüzde 13'üne sahip zengin ülkeler 4,2 milyar doz ile aşı siparişlerinin yüzde 74'ünü vermişler. Evet. Yani. Diğer düşük gelirli ülkeleri kalan ise sadece 675 milyon doz. Bu garantilenmiş. E, Hollandalı bir karikatürcü, e, onun da sık sık karikatürlerini anlatırız e, programda, Cerd Royards, e, bu muazzam eşitsizliğe parmak basıyor. E, karikatürde e, hızlıca anlatayım, bir otoyolum üzerinde yol almakta olan aşı yüklü tırları görüyoruz. İşte Pfizer, Moderna. AstraZeneca kamyonları peş peşe otoyolda hızla hedeflerine doğru yol alıyorlar. Ulaşacakları yerler ise e, o otoyolun üzerindeki e, karayolları tabelasında yazılı. Rich countries yani e, zengin ülkeler. Otoyolun üzerindeki 3 şerit e, Evet zengin ülkelere çıkıyor. Ve dolar işaretleriyle belirtilmiş evet. okların üzerinde dolar işaretleri var. E tabi dolar zenginlik var Yemez evet. amca dolar zengin. Ee, hep çağrışım yapıyor. Ee, peki düşük gelirliler nerede? Düşük gelirliler e, onlar da var tabi bu karikatürde. Charles Royals onları da aynı karenin içinde resmetmiş. Otoyol via düğünün hemen altında görüyoruz onları. Tipik gece mahalleleri ya da teneke evler ne diyeceksek işte. Ee, Ve köp bir de köprü altı göndermiş. Köprü evet. altı çocukları. Zaten. Köprü yani altı, altı evet. Çok güzel bir ifade. Bize çok oturuyor tabii. Ee, hemen e, hatta dereye akan atık sular böyle değil mi? E, pislik. Evet. E, at, aşıları taşıyan tırlar üzerlerinden hızla geçerken o evlerin e, üzerinde de ...binlerce böyle... ...Covid-19 simgesi... ...uçuşuyor aynı evet. anda. Zehir yeşili akıyor nehirde zaten. Evet. Evet Son derece realist. Güzel bir tablo. Değil mi? Çok güzel. Evet. Kesinlikle. Ben de size karikatür gibi bir haber vereyim... ...öyleyse Türkiye'den. Eyvah. Şu anda Uludağ'da... ...otellerdeki dolluk oranı... ...yüzde doksana varmış. <gülüyor> COVID 19 mu doldurmuş? Yani e, insanlar doldurmuş. Covid'i hiç umursamamışlar. E, belki duymamışlardır. Evet. Durma, değil mi? Doğru öyle bir haber vardı İngiltere'de. Evet. Şey, <gülüyor> daha çıkmıyor. Daha çıkmıyor. COVID. Daha Olabilir. Çıkmıyor soğuklara abi. belki ulaşmıyor. Eskiden Fakat, sıcaklara diyordu Trump. Sıca, sıcaklar gelince geçecek deniyordu. Şimdi de demek ki... Hadi bir haber de ben yani. vereyim. Ee, İsviçre'de ünlü bir karikatürist var. kat Patrick Schaffat. Evet. zaman zaman onun da karikatürlerini anlatırız evet. dış basında çok yer alır o da daha çıkmıştı ve orada yakalanmış Covid-19'a bayağı bir süre şeyde kaldı hastanede kaldı daha sonra tedavi olduktan sonra da bir çizgi roman yayınladı kitap halinde bir halbim halinde hastane günleri diye yani Covid-19 günlerim diye E, bu ee, arada zaten Avrupa'ya da ilk yayılma olayı bir e, dağdaki işte otellerden olmuştu. Yani İtalya mıydı, İsviçre miydi onu hatırlayamıyorum ama ilk böyle bir kayak merkezinden e, yayılmıştı. Yani demek ki de... yapılacak tek şey şu anda e, kayak merkezlerini şey altına almak değil mi? Evet. Kontrol altında tutmak. Hep beraber kayağa gidelim. <gülüyor> evet. Ama o zaman otellere destek vermeniz gerekir. Bilmiyorum. Demek ki hükümet Hayır, zaten, dolu, zaten dolular. Orayı evet. şimdi karantina bölgesiyle... Ha, öyle Sen... diyorsun. Tamam. Evet, Anladım. <gülüyor> Ama %90 kesmez. %100 olması lazım. E Peki. Bir kapıyı açık bırakırız. <gülüyor> <Kuşalım>. <gülüyor> peki. En son bir karikatüre geçirelim. E, süreyi açmadan. Hicabi Demirci o da aynı konuya yoksulluk konusuna değinmiş başlığı da karikatürün açmış yamasını bekliyor şimdi yama kullanımı karikatürcülerin yoksulluğu anlatmak için çok sık başvurdukları bir simge fakat şimdiki nesil yamayı pek bilmez onlar sanırım yamayı bilgisayar yazılımlarında meydana gelen Hataları gidermek ya da <gülüyor> e, yazılıma <gülüyor> ekstra özellik kazandırmak için değil mi? Kullanıcılara sunan evet. küçük programcıklar falan olarak biliyorlar. Aslında yama eskiden yoksulların e, eskiyen, yıpranan, aşınan giysileri e, uyguladıkları e, kumaş parçacıklarıydı. Şimdi Hicabi Demirci'nin karikatüründe görülen e, vatandaşın giysilerinde de bu yamalardan e, bolca görüyoruz. Pantolonuna, gömleğine, fanilasına rengarenk e, yamalar dikmiş e, ve adamcağız e, bu vatandaşımız sağ kolunun hemen omuz başındaki yamasını da e, açmış değil mi yakıt doldurmaya hazır bir otomobilin deposunun kapağı gibi e, sökmüş onu açmış e, mahzun bir ifadeyle umutsuzca bekliyor aşı olmayı. Ne zamandır bekliyor. sakalları da uzamış biraz. Birkaç evet. günlük olmuş. Ee, çok güzel böyle şey etkileyen bir karikatür bu da. Evet. Evet. Evet. Burada noktalıyorum. Ee, haftanın karikatürünü seçmeye gelince ben bu hafta Kim? uy kullanmak istemiyorum lütfen. beni Çok e, bir tartışma yok galiba de... değil mi bu hafta ama? Sen ki Ben şey olabilir bütün dünya çapında yayıldığı için. Bilmiyorum Ömer hocamız ne diyecek? Patron ne diyecek? Estağfurullah efendim. Peki ben de katılıyorum sendürza. Sen dersse o zaman başa alıyoruz. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindim. <gülüyor> Süper. Peki çok teşekkür Peki. güzel görüşmek, görüşmek üzere. üzere. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Gizaller Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Evet. Burada da bir ikinci saati de e, bitirmiş oluyoruz. Pazartesi günleri ama özellikle 2 buçuk saate taşırıyoruz. Çünkü çok yoğun oluyor. Saat tam 10 şu sırada açık radyodasınız. Açık gazetesinde onun. Ve şimdi bir aradan sonra tekrar bir 15-20 dakikalık değerlendirmeye devam etmeye çalışacağız. Girişte de bir parça çalacağız. Ne çalacağız? E, bu aslında bir şarkı ama aynı zamanda bir masal. E, öykü Arini dinleyiciler hatırlayacaktır şu anda 6 yaşında. Ama e, özellikle 3-4 yaşlılarındayken e, kendisi ilik nakline ihtiyaç duyduğu için lösemi hastası. E, büyük bir Türkiye çapında kampanya yapılmıştı. Hatta %100 uyan bir ilik bulunamadı. Hala da bulunabilmiş değil. Annesinden yapılan nakille şimdilik e, idare ediyor. Ee, ama hala ona kan aranıyordu. Ee, kendisi hastaneden çıktıktan sonra bir masal yazmış. Çok da sevimli, güzel bir masal. Biraz kendisini anlatmış gibi zaten. Ee, ailesi de bunu şarkıya çevirmişler. Ee, Öykü Arı'nın kendi sesinden ve kendi yazdığı masalı dinleyeceğiz. Kendi söylüyor. Evet onu dinleyeceğiz. Bir ufak aradan sonra tekrar beraber almak üzere. Açık Gazti 1 varmış, uykuya dalmış Sonra ujansın da canavarı uyanmış Sonra uykudan uyanmış, çok rahat uyanmış Canavar yokmuş bim, bim. Bir ayicik varmış, uykuya dalmış Sonra uykudan uyanmış, çok uyanmış Sonra uykudan uyanmış, çok rahat uyanmış muş. Yılmaz Toyangmış, ani son beslenmiş. Muş onun oynamaya çıkmış bahçeye. Hı, kurtulma partisi yapmışlar. canavarı unutmuş. Çok güzel hayaller kurmuş. Son canavardan kurtulma partisi yapmışlar. Çok hoş bir şarkı değil mi? <gülüyor> evet kesinlikle. Kendi yaşadığı, verdiği kavgayı aslında anlatmış ama masala çevirmiş. Kedicikler, masala köpekler, çevirmiş. ayıcıklar. <gülüyor> bir daha adını söyler misin? Ee, Öykü Arin'in yaz yazdığı bir Arin. masaldı. Ama sanırım bu masalın bir adı yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ayıcık uykuya yatmış diyor Öykü Arin ama maalesef Türkiye'nin tek ayı boyunca. Barınağındaki 76 ayı kış uykusuna yatmamış. Yatamamış. Çünkü neden olmuş? İklim değişiyormuş. Öyle diyorlar yani. Ben inanmıyorum ama... E, ee, yani bu <gülüyor> Uykusuzluğa bağlayacaksak bir tane daha var. öyle bir evet, <gülüyor> böcekler, onun, de böcekler de öyle. O da <gülüyor> eminim şeydendir, küresel ısıtmadan değildir. Yani Bursa'nın Karacabey ilçesindeki OVA Korusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5'i yavru, alt, 66'sı da yetişkin olmak üzere 71 ayı bu kış uykuya yatamamış. Kış aylarında aylar uyumasa da torpor adı verilen bir uyuşukluk dönemine girip metabolizmaları gene de yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyormuş. Günde sadece 400 kilo yiyecek veriliyormuş kendilerine. Evet böyle bir haber vardı. T24'ün haberi. de Tabi indibenden Türkçe'de var değil mi? Böcekler uyuyamıyormuş. Evet, bu da iklim değişimiyle tabii ilgili. Bir yandan iklim değişimi ama bir yandan pestisit kullanımlarıyla ilgili aslında. Arılarla sineklerin uykusunu kaçıran bir pestisit türü fark etmişler. Özel bir araştırma yapılmış. Bu pestisitin, özel bir pestisit türünün etkileyeni anlamak için. Bunda da bunun sonucunda diyorlar ki... E, Bombus arıları onların üzerinde yapılmış çok daha az yiyecek arıyor bu pestiste maruz kaldıklarında ve bunun çoğu geceleri gerçekleşiyor yani gündüzleri daha çok uyuyup geceleri daha çok e, yiyecek arıyorlarmış bunu da işte insomnia'ya aslında bağlıyorlar genelde insanlara özgü bir hastalıkken uyuyamama, akşamları uyuyamama hastalıyken arılarda da ve çeşitli böceklerde de olabildiği pestisitler Evet. Bütün gece vızıldayarak yani. geziyormuş arılar. neonikotinoid İşte bu çok sineklerin hareketleri kızıl ötesi ışınlar kullanarak izlenmiş izlenmiş ve pestisit arıların hafızasını da mahvediyormuş. Yani bir arı, arının hafızası zaten onun varoluşunun En büyük silahı yani varoluşunu koruyabilmek için. Çünkü müthiş uzaklara gidip bulabiliyorlar yollarını yönlerini hatırlıyorlar. ilaçlı böcekler ve arılar uyuyamıyormuş gibiydiler. Ee, o yüzden kalıcı kalabilir diye endişe verici bir haber verdi Bu da independent Türkçe bütün gece vızıldayarak e, geçiyorlar diye. Bu arada Kapadokya'da demin Ali Bilge bahsetti. Altın arama ruhsatı verilmiş. Kanadalı Sentera Maden Şirketi. E, dünya iyi yani, bir şirket. Evet. UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin en değerli turizm alanlarından biri olan Kapadokya. Şimdi artık orada altın değerindeymiş. 306 hektar. Devasa bir alan yani. Orada altın aramak için e, Senterra şirketi e, Avanos Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam 1350 1306 hektar. Ben demin 306 dedim. Tamamen yanlış söyledim. Düzeltir. Özür dilerim. 1306 hektarı kapsayan devasa bir alanda altın aramak için ruhsat almış resmen bakanlıkta. Ama Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama getirmiş. Kapadokya'nın yanı sıra aslında Kısıldırmak suyunu tehdit eden altın madenin Kapadokya sınırları içinde yer almadığını söylemiş. Yani güvendeymiş Kapadokya. Evet, Cumhurbaşkanlığı. E, AKP'li Adalet ve Kalkınma Partili Özkonak Belediye Başkanı da karşı çıkmış yalnız altın madenine. Evet ziyaret dağında altın arama iptal edilmelidir. Kapadokya'nın her taşı altından değerlidir. Yazan afiş bastırmış. Ve çok ilginç de bir bilgi veriyorlar. Bu altın madeni ruhsat sahası içinde biri 900 hektar biri de 406 hektar olmak üzere 1306 hektar alanı kapsıyormuş ve tarihi en önemli kültürel miraslardan biri sayılan Yeraltı şehri işte yani gitmeyenler bile gayet iyi bilir yeraltı şehrine 400 metre mesafedeymiş. Evet. Ve dördüncü yüzyıldan o, kalan Belham Anastırı'na da 150 metre mesafedeymiş. Yine de Kapadokya sınırı içerisinde değilmiş ama 400 metre mesafede hmm. olmasına rağmen. Evet sınırında bir şey olmaz ya devam edelim. Altın her şeyden önemli. Altın madenlerinden söz etmişken bir de fosil yakıtlardan isterseniz biraz söz edelim. Yarın ilginç bir online etkinlik olacak. Bu kazma bırak kampanyasını daha önce duyurmuştuk. 68 ekoloji örgütü bir araya gelerek kazma bırak kampanyası gerçekleştiriyorlardı. Kömür, fosil yakıt vesaire aranmasına dair. Ee, yarın bir online toplantı yapacaklarmış. Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz'in kontrolü için rekab rekabet dönem dönem bizleri savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakırken, diğer yandan bölgede fosil yakıt rezervlerinin yer üstüne çıkarılması girişimleri ekolojik yıkımı hızlandırmaktadır diyorlar. Ve bir ortak Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ortak kampanyasında yer alan bu e, kolektifler ekoloji örgütleri ortak bir etkinlik gerçekleştirecekler. Salı günü yani yarın saat 12'de Zoom üzerinden gerçekleşecekmiş. Kazma bırak.org'dan e, görebilirsiniz. Moderatör Ecehan Balta. Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'den de konuşmacılar olacak. Evet. Onur Yılmaz Türkiye'den. Emanuela Terzapulu Yunanistan'dan. Murat kanal Kanatlı ve Mirtos Kuru Pati'de Kıbrıs'tan. Hem Kıbrıs'ın hem Türk hem de Kıbrıs'ın Rum kesiminden gelecekle. Evet şeyden bahsettik ama bir kez daha dönelim Reuters'ın çok çarpıcı haberine. Dünyanın en yeşil ve çevreci görünen ülkesi Norveç 61 ruhsat vermiş 30 firmaya. Ve yenisi belirlenen alanlara Kuzey Denizi'nde gaz ve petrol arama yani kesinlikle herhangi bir ders alınmadığı gibi iklim krizinin, iklim acil durumunun tam bir inkar haline geldikleri ve en büyük liste şeylerden birini de İsveç'in Lundin Oil adlı şirketine vermiş. Yani hakikaten şaşırtıcı. Yani Ekinor, Shell, Aker, Bibi, ConocoPhillips, Total, Lundin, biraz önce söyledim Lundin Enerji ve Enin'in de o da Norveç'in var Energi adlı şirketlerine vermiş. Yeni böyle büyük ilgi göstermiş şirketler. Kuzey Kutlu'nun oralarda Arktik'te Barent denizinde acayip lisanslar alıp araştıracaklar. Petrol çıkarıp dünyayı iyi bir yer haline daha zengin hale getireceklermiş. Ee, Norveç'ten de İsveç'e More of Everything diye bir film var. Son derece çarpıcı e, özellikleri var. E, geç vakitlere kadar hafta sonunda onları seyrederek geçirenlerden biri olarak söyleyeyim. Çok etkileyici. İsveç'in dünya çapındaki büyük dünyaya örnek olduğunu söyledikleri yeni ormancılık modeli. Biz orman sayısını da artırıyoruz. Hem işliyoruz ürünlerini ama muazzam bir metot bulduk. Onun içinde hem hijyen hem kağıt hem işte mobilya ağaç şirketlerinin falan içinde olduğu şeyde hem de ormanları genişletiyoruz bu oraya bütün o şeydeki Kuzey Ormanları'nı diye bunun tümüyle bir devasa propaganda mekanizması olduğunu ve PR şirketlerinin büyük e, kereste şirketlerinin hizmetinde çalışan reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinin uydurması olduğunu ortaya koyuyor. Hepsini birer şeyle beraber... İsveç'in ve bölgenin dünyada önde gelen bilim insanlarının mülakatlarıyla bezenmiş son derece çarpıcı bir film. Her şeyden biraz daha fazla. More of everything. Ve bütünüyle bunun bir mitos olduğunu ve ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Çok fazla sayıda şirket var. Bir kısmının adını da sayabiliriz. S.C.A. Holmen Stura Enso Sveas Kug, IKEA, H&M hepsi İsveç'ten kökenli ve böyle bu şirketler ağaçları kesip temizlik ve genişletilme anlamında bütün filmde çok net olarak söylediği gibi altındaki toprak aslında ağaçların en önemlisini meydana getiriyor. Çünkü oradaki mantarlar ve suyu emen Toprak olmaksızın o bölgede ve dünya yüzünde yani hayat olamıyor. O, onu aslında vurgulayan çok çarpıcı bir gerçeklere işaret eden bir film. Bir başka mitosu da ortadan kaldırıyor. Yani Jamie Henn de 350 ork kurucularından Jamie Hande de aynı zamanda fossil free media, yani fosil yakıtsız medya diye bir şeyin de kurucusu, yöneticisi eee Cemihan bir yazı yazmış ve diyor ki yani fosil yakıt endüstrisinin bu PR yani halkla ilişkiler makinesini durdurmak zorunda. Değişim teorimiz basit. Eğer dünyanın en büyük ve en güçlü halkla ilişkiler ve reklam ajanslarını fosil yakıt endüstrisinin hizmetinde çalışmaktan engelleyebilirsek O zaman endüstrinin bütün e, bu tartışmaları çevre ve işte iklim değişikliğine karşı önlemeye çalışmalarını bu tartışmaları zehirleyen endüstrinin bu yeteneğini kısıtlamış oluruz ve iklim eylemini de engellemeye çalışıyorlar. Onu da önüne geçmiş oluruz diyorlar. Çok e, çarpıcı bir film doğrusu. Ben de Şeydi. şu anda Twitter üzerinden paylaşmış durumdayım. Açık Radyo'nun hesabına yorum olarak ya yani mesaj olarak paylaştım. Dileyenler orada da görebilirler linki ve videoları izleyebilirler. Evet çok çok çarpıcı filmler doğrusu isterseniz son derece aklı başında ve bilgili önde gelen İsveç'in ve o bölgenin İskandinavya'nın önde gelen bilim insanlarıyla konuşmuşlar. Herkese hararetle tavsiye ederiz. Bir mitos daha bu şekilde inşallah gömülecektir. Kolay kolay olmuyor ama gene de söylemek lazım. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Bu yeme içme alışkanlıkları açısından ilginç bir yazı çıktı. Our, our world in data. Ya da data diye adlandırılan bir şey var. Yani verilerle dünyamız adında bir önemli site var. Orada Hannah Ritchie imzasıyla 24 Ocak 2020 tarihli bir kapsamlı yazı çıktı makale. Ve eğer karbon ayak izinizi e, gıda yoluyla karbon ayak izinizi azaltmayı istiyorsanız o zaman... Yerel, or, yerel mi değil mi tartışmasını bir yana bırakmalısınız ve asıl odaklanmanız gereken şey neyi yediğiniz. Çünkü özellikle dünyadaki sera gazı emisyonlarının dörtte biri gıda üretiminden oluyor ve bu hayvansal ürünlerin çok büyük etkisi olduğunu ortaya koyuyor bir de şeyde ilginç bir yazı çıktı Guardian'da Sarah, Sarah Wilson imzalı bir yazıda. Covid-19'un ilk zamanlarında, ilk dönemlerinde bir mucize bir şey oldu. Avustralya'dan yazıyor ve Nisan ayında Avustralyalılar tüketmekten vazgeçtiler. Satın almaktan, alışverişlerinden ve onu Heyecanlandık ve çok sevindik. ya Avustralya kendi başına bir büyük davranış alışkanlığı değişikliği geçiriyordu. Fakat şimdi bakıyorum ki maalesef yerleşmedi ve tekrar eski seviyelerine tüketim yükseliyor. Bu kaygı verici bir şeydir diye ilginç bir analiz yapmış. Bir de kitabı var zaten. This One Wild and Precious Life diye yazıyor. Bir kitabı da var ve podcast'ı da var. Wild diye yaban hayatına ilişkin bu uğraşan bir insan, bir kadın. İşte böyle esas itibariyle şeylerimiz. ne Eklememiz gereken bir şeyler atlamışızdır muhakkak ama ne var? Ee, en... Aslında Rusya'daki biraz isyanlardan gerçi bahsetmiştik 3000 kişinin gözaltına e, alındığı 10 binlerin. Daha sonra 4'e çıktı. Evet 4000'e çıktı fakat şey ilginç e, Rusya İçişleri Bakanının açıklaması e, çok ilginçti. E, öyle göründüğü kadar e, büyük sayıda insan sokağa çıkmadı diye açıklama bulundu e, Kremlin yetkilisi. E, ve Amerika'nın kendi iç işlerine Müdahalede bulunan daha doğrusu Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nin açıklamasına karşı bunu söylemiş. Sizin ülkenizde de oldu yani Black Lives Matter siyahların hayatı önemlidir eylemlerini söylüyor. Biz bulaşmamıştık böyle açıklamalar yapmamıştık. Siz bize niye yapıyorsunuz demiş. Az sayıda Hiç insan katılmıyor bir yandan da. Bir de o şey dedim. gözaltı var. 4000 gözaltı var. Bir ara iki kişi en fazla katıldı filan gibi laflar da söylemişler. Dmitri evet. Peskov, Kremlin sözcüsü. Halbuki eksi elli derecede soğukta başlıyor. New York Times yazmış. Yani doğusundan bütün St. Petersburg'a kadar uzanan, bütün Rusya'yı kaplayan ve hatta Muazzam'da kar topu fırlatıyorlar değil mi? Vahşi polise karşı evet. kendilerini kar topuyla. Ee, ama Saldırı inanılmaz saldırmışlar <gülüyor> kar topuyla <gülüyor> baya kaçmak durumunda kalıyor <gülüyor> kar topu saldırısından dolayı polis <gülüyor> çok güzel evet, bir bir da. şey bu <gülüyor> ama aa, aa, şeyin de Navalny'ın da tabii, hafta sonunda onun bu Putin'in sarayına ilişkin bir buçuk saate yakın hatta iki saate yakın galiba bir filmini izleme fırsatı doğdu da Çarpıcı çok. Kendisi zaten e, Navalny bilebildiğim kadarıyla podcastçi. O yüzden bu işleri iyi biliyor. Fevkalde de milliyetçi biriymiş aslında. E, onu da buradan Hı, e, şey yapalım yani göçmen karşıtı filan birisi. Dolayısıyla yani Putin'in karşısındaki <gülüyor> muhalefeti de dikkatli değerlendirmek e, lazım herhalde. Evet. Bu arada ilginç olan bir yandan da bu eylemlere katılan on binlerce kişinin yaş ortalamasının çok düşük olması. Evet. Yani, yani bir nesil biraz Türkiye'yi andırıyor herhalde. Yani bir nesil aynı kişiyle büyüdü. Hep o yani Putin başkandı. Dolayısıyla ona karşı çok genç bir kesimin e, is, isyanı var. Navalny'in evet. çağırısı üzerine gençler çıkmış ağırlıklı olarak sokağa. Evet, Fehim Taştekin'de gazete duvarda e, yazmış bunu zaten. E, sahip Putin zorda mı başlığıyla? Navalny milliyetçiliğine rağmen bu toplumsal re reflekse hitap edemiyor şey diyor. E, Putin. E, yani büyük bir kesim için devlete bağlılığı ve dizleri üzerine düşmüş Rus gücünün geri dönüşünü temsil ediyor. Ama Putin bu yeni gençlerin refleksine hizmet edemiyor plan diye anlatmış. Bir de son olarak bu mülteci düşmanlığı yabancılara karşı olmak derken bir haberi tekrarlayalım. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen sosyal uyumumuz tehdit altında demiş. Ülkemize çok fazla mülteci gelmemesine özen göstermeliyiz. Aksiz aktifle sosyal uyumumuz olamazdı. Zaten tehdit altında demiş ve sonuç olarak da e, hedefimiz sıfır sığınmacı demiş. Bu bir şimdi e, şimdiden rekor zaten. 2020'de toplam 1547 sığınmacı kaydı yapılmış. 1998'den bu yana not edilen en düşük rakam. Yani ana hedef ...şey diye sormak gerekiyor... ...ana hedef %100 asosyal uyumlu olacak... ...yani sosyal uyum... ...tehdit altındayken... ...asosyal uyumla yapabiliriz... ...yani yılda böyle 1500 kadar... ...hepitopu göçmen geliyorken... ...o zaman nasıl sosyal uyumda zaten... E, <gülüyor> ...sorun yaşıyorlar... ...demek ki mesele göçmenler değilmiş... <gülüyor> ...mantıklı bir soru olur o... ...5,8 milyon nüfusu... ...baktım ona... Danimarka'da. Yani 1547 sığınmacıyla eğer yanlış hesaplamadıysam %0.02 kabul. Yani dünya sosyalleşme rekoru kırmış sayılmaz. 0 sığınmacıya az biraz kalmış zaten. İnanılmaz bir durum. Evet. Peki bitirebiliriz. Bitirirken de bugün Aaron Neville'in 80. yaş günü Onu kutlayalım. 24 Ocak dündü yani. 1941'de New Orleans'de, Louisiana'da doğmuş ve Neville Brothers'ın ünlü kurucularından birisi ve ondan bir Yellow Moon Sarı Ay albümünden Sarı Mehtap albümünden Healing Chant adlı parçayı çalalım. Soul, Beridim ve Blues şarkıcısı şarkı yazarı müzisyeni iyileşme Şifa şarkısıyla da bitirebiliriz herhalde. Bir tek şey duyurusu yapayım. Bugünün programını Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, isterseniz. E, bugün e, Uğur Mumcu belgesel gösterimi olacak. Boğaziçi'ndeki e, öğrenci mücadelesi içerisinde, kampüs içerisinde yani. Daha önce Hrant anması da yapmıştı öğrenciler. Şimdi Uğur Mumcu anması yapıyorlar. Saat 15'te ise açık meclis toplantısı var. Daha önce duyurmuştuk bir... Meclis e, toplamaya çalışıyor. Bütün öğrenci kulüpleri çalışanlar, akademisyenler bir araya gelmeye çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde onun meclis toplantısı saat 15'te olacakmış. Daha sonra karanlığa bir mumyak yürüyüşü gerçekleştirecek öğrenciler ve bir basın açıklaması okuyacaklar. Bugünün programı Boğaziçi'nde böyle. Evet, takip edeceğiz. Size de duyurmaya çalışacağız bu gelişmeleri. Evet, maskeleri ihmal etmeyin lütfen ve çok dikkatli olun. Dikkatli olmayı lütfen devam edin. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robit Tayar'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyordu. Destekçimiz Çağ'ın Özçeli'ye de teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. E